Yeah. Check Kainat Bugün 7 Haziran Salı, Yıl 2016, Ay 6, Gün 159, Hızır 33. 1437, Hicri Ramazan 2, 1432, Rumi Mayıs 25. Pirinç ekme, Ekin biçme zamanı. Yağmurlar. Günün tarihi 459 yıl önce bugün 7 Haziran 1557'de Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman adına inşa ettiği Süleymaniye Camii törenle ibadete açıldı. 105 yıl önce bugünse Atlas okyanusuyla Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama kanalı gemileri açıldı. Büyük, Büyük Saat ve Marif Takfimi Müzik И мой товарищ серый брянский волк, А я простой, советский заключенный. И мой товарищ серый брянский волк, За что сижу, по совести не знаю, Но прокуроры, видимо, правы, И так сижу я в Туруханском крае, Где при царе бывали всылки вы. И так сижу я в Туруханском крае, Где при царе бывали всылки вы. И вот сижу я в Туруханском крае, Где конвоиры строги и грубы, Я это все конечно понимаю, как обострение классовой борьбы, Я это все конечно понимаю, как обострение классовой борьбы, То дождь, то снег, то машкара над нами. А мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вы здесь из искры раздували пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Я вижу вас, как вы в партийной кепке. И в кителе идете на парад. Мы рубим лес и сталинские щепки. Как раньше во все стороны летят, мы рубим лес и сталинские щепки, Как раньше во все стороны летят. Вчера мы хоронили двух марксистов. Мы их не накрывали кумачом, один из них был правым уклонистом. Второй, как оказалось, ни при чем, один из них был правым уклонистом, Второй, как оказалось, ни при чем. Живите Ты видишь тысячу лет, товарищ Сталин, И как бы трудно не было здесь мне, Я знаю, будет много чугуна и стали На душу населения в стране. Я знаю, будет много чугуна и стали На душу населения в стране. Merhaba herkes. Açık Adı burası 94.9 açıkadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. hemen Madocan, Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Yani iki düzeltme yapmam lazım, ondan bahsetmek gerekiyor şu anda. Hemen Gale başlamadan önce araya girdim müsaadenizle. İstanbul'un için iftar vakti bugün saat 20.42'ye kabul ediyordu. Diğer şehirler için internete ya da televizyonlara bakabilirsiniz. Topan stüdyolarından İstanbul'daki iftar saatini bildiriyoruz. Her Ramazan ayında yaptığımız gibi. E, aynı zamanda düne dair de bir ufak bir düzeltme yapmak lazım. Mafiretle marifetin e, kelime anlamları farklı olduğu için birbirine karıştırmamak gerekiyormuş. Ben dün karıştırdım. Mafiret yerine marifet dedim. Mafiretin ne demek olduğunu müsaadenizle Ömer Madrıl'dan öğreniyorum. Mağışlanmak anlamına geliyor. Teşekkür ederim. Evet. Benim düzeltmelerim bu kadardı. Tamam. O zaman biz başlayalım programa. Zaten bir saatlik bir programımız var. Daha doğrusu konuğumuz yok ama haberleri sıkıştırabileceğimiz bir saatlik bir alan var. Açılışı şeyden Vladimir Vistovsky'nin efsanevi Rus oyuncu ve şarkıcı dizör diye yani söyleyen tarzı konuşan Vladimir Wisotski'nin Tavarış Stalin yani Yoldaş Stalin adlı parçasıyla yaptık. Sen büyük bir Yoldaş Stalin sen büyük bir bilimcisin. Bilim bilimin anlamını çözdün sen. Bense basit bir Sovyet mahpusuyum ve Bryansk'tan, Bryansk'ın Bozkurt'u da benim arkadaşım. Basit bir Sovyet mahkumuyum diyor. Ve, ve görüyorum seni, törenlere katılıyorsun, parti kepini ve mantosunu üstüne almışsın. Biz burada ağaçları kesiyoruz ve Stalin kıymıkları uçuşuyor etrafta. Her bir yönde ve iki Marksisti dün gömdük onlara kırmızı kaput koymadık bayrak sarmadık üzerine kızıl bayrak çünkü bir tanesi sadece bir sapmacıydı ikincisi de daha sonra da ortaya çıktı ki hiçbir şey bilmiyormuş zaten hiç alakası yokmuş sen bin yıl yaşa yoldaş Stalin benim için ne kadar zor olursa olsun buralarda yatmak ben biliyorum ki ülkelerde adam başına şu, şu kadar bin ton demir ve şu kadar bin ton çelik üretilecek. Bu da bize yeter artar bile diyor. Turuhan bölgesinde ben hapiste yatıyorum. Her şey mahpuslar biraz çok feci muamele ediyorlar burada. Ama bütün bunların sınıf mücadelesinin keskinleşmesi olduğunu da biliyorum tabii ki. Diyor. Evet. Neden? Bu Vladimir Vislavski'den Tavareşi Stalin Niye bunu çaldık Şimdi Yoldaş Stalin'le ilgili Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabına bakalım Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Stalin Ana olan Gürcistan dilinde yazmayı öğrendi ama papaz okulundaki rahipler onu Rusça konuşmaya mecbur ettiler. Yıllar sonra Moskova'da Kafkasya'nın güneyine özgü o aksanı fark ediliyordu. O dönemde Ruslardan daha Rus olmaya karar verdi. aslan Korsikalı olan Napolyon Fransızlardan daha Fransız olmamış mıydı? Ve aslan Alman olan Rus kraliçesi Katerina Ruslardan daha Rus olmamış mıydı? Yosif Cugaşvili de kendisine bir Rus ismi seçti. Adı çelik anlamına gelen Stalin oldu. Çelik adamın oğlunun da tabii ki çelikten olması gerekiyordu. Stalin'in oğlu Yakov... Çocukluğundan itibaren ateşe ve buza maruz kaldı ve çekiç darbeleriyle şekillendi. Ama bütün bunlar bir işe yaramadı. O annesine çekmişti ve 19 yaşında artık daha fazla dayanacak gücü kalmamıştı. Tetiği çekti. Mermi onu öldürmedi. Hastanede gözlerini açtı. yatan baş ucunda duran babası yaptığını yorumladı. Bunu bile beceremiyorsun. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Salya Yayıncı Bugün de biraz önce sözün ettiğimiz 1557'de bugün Limarsina'nın Süleymaniye Camii açıldı. 1900, e, Panama kanalı da ondan çok yıllar sonra, 1911'de bugün açıldı. Evet, Şimdi yeni bir Panama kanalına paralel bir kanal yapılmasına çalışılıyor. Şey Karaguva'da. İstanbul'da da bir başka onlara paralel bir şey düşünüyor Kanal İstanbul kanallar diyarı herkes bir kanal peşinde evet, dünyayı bir Venedik gibi bir şey yapmaya çalışacağız herhalde sonuç olarak böyle bir durum var 1985'te bugün ilginç bir karar alınmış ve Türkiye Radyo ve Televizyonları Kurulu TRT yönetim kurulu Parlamento dışındaki partilerin etkinliklerini artık yayınlamama kararı almış. Sadece parlamento içindekilerin etkinlikleri yayınlanacak Hala devam ediyor mu bu? Bilmiyorum. Muhtemelen. Araştırıp bakalım. 1977'de bugünse 2. Kaliçe 2. Elizabeth'in Gümüş Jubilesi televizyonda başlamış ve 500 milyon insan seyretmiş bu güzel olağanüstü görkemli töreni hı. nasıl? İlginç jubile derken e, görevi oğluna devretmesi mi? Yok canım jübile derken? Görevde Hani henüz kendisi 57'den beri görevde. Hala aktif yani evet şimdi 60. Karışmış. yılında devirdi görevdeki geçen sene o da bir jubileydi işte böyle jübilelerle ilerliyoruz kanallar bir yandan jübileler bir yandan Evet diğer haberlere bakalım şimdi. Bu arada kendisi gaflarıyla alındı. En son İngiliz kraliçesi 2. Elizabeth'in bir davet esnasında geçen yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Londra zirayeti sırasında aslında Çinli yetkililerin çok kaba davrandığını söylediği kameralara takılmış. Çok kabalar Çinliler demiş. Bundan önce de David Cameron'la Afganistan ve Nijerya'ya kameralar kayıttayken müthiş derecede fazla yolsuzluk yapan ülkeler olarak nitelendirilmesi hatırlanıyor. Buralar epey bir e, şeyi var, gafları var amellerde. Ama hiç gaf yapmayan benzeri bir oyuncu var. O reklamlarda yer alıyor. Büyük sitelerin şeyinde yer alıyor. Hı. Bir de onlar röportaj plan yapılıyor Amiral gemisinde. Evet. O da ayrı. Irak ordusunun, Irak-Şam İslam Devleti'nin IŞİD'den elinden Feluci'yi almak için başlattığı harekat sırasında... ...yakalanan sivillere Şii milisler tarafından işkence edildiği öne sürülmüş. Acayip haberler var böyle vahşi haberler. Onlara da birazdan değineceğiz ama... ...öncelikle gezegenin halini kısaca... E, önemli belirtmek gerekir. Yani işkenceden bahsettiğiniz şeylerden de çok ufak bir açayım sonra devamını getiririz. Boğazları kesilerek öldürülmek, kafalarının kesilmesi, kurşuna dizilmek... ...dövülerek veya yakalarak öldürülmek... ...buldozellerleri diri diri toprağa gömülmek gibi şeylerden bahsediliyor. Gözaltına alınıp serbest bırakılan insanlar da anlatıyor. İnsan dolu 4 otobüs ve bir kamyon başka yere götürdüler. En az 250 kişi vardı içinde. Onları sorguya götürüyoruz dediler. Gruptan hiçbir biri daha geri dönmedi. Sorduğumuzda onları idam ettik dediler. Evet korkunç konuşuyor şey yani. Reuters haberi bu ama biz BBC Türkçeden izlemeye çalıştık. Ayrıca... El-Cezire'de de var bu haberlerin devamı. Var ve çok e, Felluce'de süren can pazarı var. E, Membiç operasyonunda 20 bin sivilin yerinden, yurdundan olması var. Böyle bir durum e, var ve e, ezidi kadınlarına feci e, ...şeyler var, IŞİD'in yaptığı... ...ben bir haber var... Evet, ...yani o haberi nerede okudunuz, T24'te mi? T24'ün genel kaynaklarının bir tanesi... ya ...bu konu hakkında belki haberin yeri geldiği zaman... ...konuşmak gerekiyor ama... E, ...İngiliz medyasını çok yakından takip ediyor T24... ...İngiliz muhafazakar medyasını çok yakından takip ediyor... ...Daili Mail'de... E, ...bir magazin yazarının... ...aynı zamanda bu tip konularda... ...haber yazdığında görebilirsiniz... ...ismini de birazdan bulurum size aldığı kaynaklarda Irak'taki bağımsız yeni çıkmakta olan haber ajansları oradan alanlar İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'den alınanlar da doğrudan Türkiye'ye geliyor T24 sayesinde. İngiliz muhafazakarlarıyla Türkiye'nin solunun, Türkiye ilericilerinin birleştiği noktayı da bu vesileyle görüyoruz ama biraz daha kanıtlaması lazım galiba bu haberin yani propagandaden çıkarılması için e, bir ezillere yapılanlar üzerine e, nurcan nurcan da o konuda bir şü yok bu bile vardı yani çok korkunç şeyler o yapıyordu. konuda bir şü yok ama mesela T24'te çıkan bir haber vardı anne beni affet anne onları affetiyordu evet. bir kız bir kadın çocuğu kadın daha doğrusu iş tarafından infaz edilirken yani bu haberin kaynağına bakıp biraz daha gerisine nereden gelmiş bu haber diye sorguladığınız zaman yolunuzu kaybedebiliyorsunuz biraz da Ondan bahsediyorum. Biraz daha dikkatli olmak evet, daha lazım. Daha dikkatli olmak gerekebilir ama dünya şeyle yani işkenceden ölümden geçilmeyen bir hal olduğu da muhakkak. Evet, evet. bunu 19 ezidi kızın şimdi bulduğu bir demir kafeslere koyarak diri diri yaktığı haberi var. Evet. T24'ten kaynak verilmiyor. Seks kölesi olarak kullandığı 3000'den fazla ezidi kızla olduğu talebi var. Evet şeye dönelim tekrar. Şimdi bir önemli haber belki iklim içinde biraz daha etraflıca değinme fırsatı bulacağız. Kuzey buzu, Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların yaz buzları diye adlandırılıyor. Tamamen ortadan kalkması ihtimali kuvvetlenmiş. Peter adams bu konunun en önemli isimlerinden bir tanesi Cambridge Üniversitesi'nin kuzey kutuplarında Okyanus Fiziği grubunun başı kendisi daha önce de sık sık atıf yapma fırsatımız olmuştu. Ve ulusal kar ve buz veri merkezinden e, aldığı verilerle şöyle söylemiş e, yaklaşık 11 milyon kilometre kareye kadar inmiş kuzey buz denizindeki buzların alanı Bu da ...son 30 yılın ortalamasının... ...iyice altına düştüğü... ...anlamına geliyor. 13 milyon... ...kilometre kareye yakınmış. Ve erimeye de... ...devam ediyor. En düşük seviyesine... ...Eylül'de ulaşacak. Ve bu durumda da... ...artik buzların... ...oraya artık bölge deniyor... ...Kuzey Kutbu'ndaki buzların... ...ortadan... ...bu oranda erimeye devam ederse... ...ortadan kalkması... ...mümkün olabilir yani en düşük seviye Eylül'de olduğuna göre bu yılın Eylül'ünde 1 milyon kilometre karenin altına düşer ve tamamen ortadan kalkmasa bile bunun bir rekor yıl olacağı konusu çok muhtemeldir demiş. Hatta tamamen de kalkması ihtimalinden bahsediyorlar. Yüz bin yıldan beri ilk defa olacakmış bu. Heyecan verir. Bunu tanıklık edebilmek. Evet. Yüz binle yüz yirmi bin yıl önce olmuş. Bundan önceki. O adımızı takip etmeye devam edeceğiz. Başka bazı bilim insanları da mesela Jennifer Francis de Rutgers Üniversitesi'nden muhtemelen 2030'dan sonra olması muhtemel demiş. Independent gazetesine verdiği demekte işte ama Fevkalade normal bir durumla karşı karşıya olduğumuz şüphesizdir demiş o da. Şimdi o da buna geçmişken kısaca şeyi de söyleyelim. E, 2016'da e, bütün yani gezegen üzerindeki stres noktaları dayanılmaz hale gelmiş durumda. Bütün buz örtüleri eriyor. Bunu önemli artık bütün yerleşik gazetelerde, Washington Post'ta, New York Times'da gibi görmekte, gündelik olarak görmek mümkün. Ben onlara da bakmaya çalışıyorum. Deniz seviyelerinin yükseldiği, her tarafta yükselmekte olduğu apaçık ortada onun da haberleri geliyor. Suların ısınmakta olduğu ve dolayısıyla da deniz canlılarının başta mercan, o mercan kayalıkları mı diyoruz onlara? Mercan toplulukları hı hı. Resifler. Üzere resifler beyazlanıyor ağrıyor ve ölüyorlar sular ısınıyor asitleniyor. o Ormanlar kuruyor ve yangın mevsimleri artık 12 me aya yayılmaya başladı ee, şeyler çok artıyor. Fırtınalar kasırgalar kopuyor her bir tarafta ve hararet de her tarafta yükseliyor. Bu arada da petro devletler fracking yapanlar, kaya çatlatanlar ve dev petrol şirketleri de fosil yakıtları daha da yaratıcı biçimlerde sanki yarın hiç olmayacakmış gibi. Bunu da aslında metafor değil artık bu. Yani yarın hakikaten olmayacak gibi bir ortamda bastırıyorlar ve pek çok ülkede Artık Libya, Yemen, Suriye başta olmak üzere Irak Libya, Yemen, Suriye bozuk devletler haline geldi ve gittikçe sayıları artıyor. Ürdün'de de bir saldırı haberi var yine Yani işler kontrolden çıkıyor. Avustralya'da mesela hiç şimdiye kadar görülmemiş Associated Press'ten gelen bir haber. Üç ölü ve bir sürü insanın da kayıp olduğu bayağı deniz dalgalar gelip götürmüş, götürmüş insanları. Mi? Evet. Doğu Avustralya'da hiç şimdiye kadar kolay kolay rastlanmayan bir şey var. Arıyorlar. İki, en az 3 kişinin öldüğü kesinleşmiş, 2 kişi daha aranıyor. Yani muazzam fırtınalar geldi. Bu arada Louvre meşhur Louvre <gülüyor> müzesi artık sanatın iklim değişikliğine dayanamayacağını ...gösterir duruma geldi... ...bütün Louvre boşaltılıyor depoları falan ...çünkü Seinehri altı buçuk metreye kadar... ...yükseldi... ...ve Parisi e sel bastı... ...yani mümkün değil... ...artık... yani ...Jonathan Jones'un çok ilginç bir yazısı var... ...makalesi vardı Guardian gazetesinde... ...ya yani açık bir... ...uyarıdır diyor... ...en eski insan yanılsamalarından biri... ...hayallerinden birisi... Ee, kültür bir çeşit doğadan kaçış ya da doğanın fethedilmesi gibi bir yanılgı var. Bunu hemen terk etsek artık çok iyi olacak diyor. Mümkün değil diyor. Konuyla alakası tam olarak var mı bilmiyorum ama belki de var. Son bir haberle beraber bağlayabilirim. Ee, Avustralya'da, Kaliforniya'da Avustralya'da ikinci hatta bir hafta içerisinde Kaliforniya'da ve aynı zamanda Mısır sularında e, köpek balığı saldırıları artıyor. Şimdi bu konuyla ne alakası var diyebilirsiniz. Ama e, mesela <gülüyor> Avustralya'da yayınlanan Pertnav adlı e, sitede e, onlar da AAP'den almışlar. Deniz sıcaklığına, deniz suyu sıcaklığına yükselmesiyle beraber köpek balıklarının yaşam standartlarının değişmesi ve bu sebepten ötürü yaşam alanlarının da değişmesi ve insanların olduğu bölgeleri, insanların denize girdiği bölgeleri gelmesi gibi bir durum söz konusuymuş bilim insanlarınınca aktarıldığına göre. Öyle, evet. Yani köpek balığı saldırıları da artıyor bu sebepten ötürü. Zaten beslenme imkanları da giderek daralıyor. daralıyor onu da biliyoruz. Ee, yani bu sellere şöyle de bir kısaca dönelim. Avustralya'da söyledik işte e, yani 400 milimetre yağmış bir çok kısa bir süre içinde yağmur. Ayrıca e, işte en az 3 ölü ve 2 kayıptan bahsettik. Teksas'ta 11 ecek. Teksas'taki büyük sellerde ölenlerin sayısı e, ve e, yani 42 santimetre 24 saatte yağmur yağmış. 26 Mayıs'tan haber var. Fransa'da seller bir kişi daha götürdü ve 3'e çıktı ölenlerin sayısı. yani Avrupa'dan, Avustralya'dan ve Kuzey Amerika'dan verdik. Avrupa ile devam edersek Baviyara'da Almanya'da 6. E, ölüm haberi geldi. E, muazzam bir e, seller sular götürüyor ortalığı. E, ve Haiti'de e, Amerika'da, or, Güney, Orta Amerika'da da 3000'den fazla evin e, terk edilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. West e, ve eyaletinde ya da vilayetinde. Dolayısıyla yani Bütün kıtalarda e, acayip seller. Tabi bu arada Fort McMurray'daki McMurray, yangının da hala devam ettiği, oradaki e, dinleyicimizin de bizi zaman zaman haberdar ettiğinde söyledim. Evet. Yangınların sonlandırılması için yağmurların beklendiğine dair haberler var. Ama yanmaya devam ediyormuş. Oregon'da da büyük bir... Apartman kompleksi yanmış en son. Büyük bir evet. apartman kompleksi yanmış. ...Oregon'da da büyük bir... ...tren raydan çıktı ve yangın... ...devam ediyor dumanlar... ...bu petrol taşıyan... ...trenlere karşı çok ciddi bir... ...muhalefette var... ...Union Pacific... ...şirketine bağlı bir tren... ...Bakken... ...ham petrolünü Oregon'da... ...Colombia River Gorcu'dan çıkarırken... ...müthiş bir yangın... ...raydan çıkmış... ...o da devam ediyor böyle bir durumla beraber iyi bir haber de verelim bu arada e, yani iki bir iyi, bir kötü bir de iyi verelim önce kötüyü vereyim e, serbest ticaret anlaşmalarının e, iklim hareketini tamamen öldüreceğini de bildirmişler öldürmeye çalıştığını çok önemli Sierra Club gibi çeşitli büyük sivil toplum kuruluşları, çevre kuruluşlarından kuvvetli bu yarılar geliyor. Kongre'de bu serbest ticaret anlaşmalarına son verin. Katiyen olmaz diyorlar. Öte yandan da Washington'da Washington DC'de en büyük emekli fonu 6,4 milyar dolarlık fonunu şeyden çıkartmış fosil yakıt şirketlerinden almış. Divestment yapmış yani. Yatırımı geri almış. Bu da önemli. Çok büyük bir şey. Hatta bilmak McKeown'da şey demiş, DC, divest diye bir şey var. Bayağı ciddi bir, bütün fosil yakıtlardan çıkardı. Böylesi sayısız büyük örgütçülere bir selam olsun demiş bir mahkabında gönderdi bir tweette. Çok büyük bir başarı diyorlar. Yani mücadelede kuvvetle devam ediyor. Bir, bir kötü Ondan... haberler ben veririm o zaman. Ver. Müsaadenizle. Hakimler Savcılar İlçelik Kurulu'nun yer değişikliği yaptığı hakim ve savcılar Hı. var. Ee, bunların arasında bol miktarda da çevre davalarına olumlu kararlar verenler varmış. Yani e, çevre davalarına bakan avukatlar bu yer değiştirmelerin çoğunun sürgün ya da tenzil rütbe olduğunu görüşündeymiş. Evet, günün belki de en önemli haberi... ...o zaten. Evet Ben evet. de oraya geçmek niyetindeydim. Artvin Cerat Tepe'ye yapılmak... ...Evrensel'den okuyorum bu haberi, Özer Akdemir'in haberi. Artvin Cerat Tepe'ye yapılmak istenen... ...altın madeniyle ilgili açılan davada... ...Bilirkişi raporundaki görüşe aynen uyarak... ...ya Artvin ya maden içerikli bir karar veren... ...Rize İdari Mahkemesi... ...heyetinden kalan son hakim de... ...koltuğuna veda etmiş. Evet, bu çok daha e, kapsamlı bir şeyin bir parçasını söylediğim, sevkalade e, önem taşıyan bir haber bu. Yakup Okumuşoğlu diyor ki, e, avukat Yakup Okumuşoğlu, e, Ocak 2015'te iki hakim gitti. İ, 2015 Haziranında iki hakim daha gitti. Son kalan hakim e, Yener Hatta'da bu kararla beraber gitmiş oldu. Bu kararların hiç belki ortada kalmamış. bir selam et. Evet, yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. 3746 hakim ve savcının görev yerini değiştirmiş. Bu inanılmaz Cumhuriyet tarihinin en büyük şeylerinden bir tanesi. Hukuka sürgün diye veriyor bazı gazeteler. Özgür Düşünce Gazetesi mesela öyle vermiş. İktidarın istediği doğrultuda operasyon yapanlar terfi ettirildi, hukuka uyanlar sürüldü diyor. Yani 28 Şubat ve 12 Eylül davalarını açan savcı Kemal Çetin Adana'ya gönderilmiş. Referandumla savcılığa dönen Ferhat Sarıkaya, Ankara'dan Elazığa tayin edilmiş. Tutuklu hakim Mustafa Başer'in eşi Rabia Başer, bölge idareden alınıp vergi mahkemesinde görevlendirilmiş. Bilal Erdoğan'ın şikayeti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu ifadeye çağıran İstanbul savcısı Mehmet Demir, Terfi ettirilmiş ve Bakırköy başsavcı vekili olmuş. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Yarsav yöneticisi Murat Aydın, İzmir'den Trabzon'a sürülmüş. Erdoğan'a hakaret davalarını açan Ankara Savcısı Cevat İşlek, başsavcı vekilliğine atanmış evet. İstanbul'da operasyonları yürüten Başsavcı Vekili Orhan Kapıcı Küçükçekmece Başsavcılığına Savcı Okan Özsoysa Bakırköy Başsavcı Vekiliğine getirilmiş. yani Paralel operasyonuna ödül verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ne, ne, ne, liderini ifadeye çağıranlar terfi ettirilmiş. Diğerleri 28 Şubat ve 12 Eylül davalarını açan savcılar Ve tutuklu hakimlerin eşleri de ve sürülmüşler filan. Yani ödül ve ceza kararnamesi diyor Cumhuriyet Gazetesi. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 3746'a hakim ve savcının yerini değiştirdi diyor üst başlığında. Dokunan yandı, eğilen kazandı diye ikiye bölerek vermiş Cumhuriyet. Senin de sözünü ettiğin çevre meselelerinde fevkalade büyük önem taşıyor ama her konuda zaten. Erdoğan'a hakaret suçunu hakim, iptalini isteyen hakim Murat Aydın sürgün yedi. MIT tırı savcılarına dava açan Mustafa Çelenk Rize'ye başsavcı oldu. İlan kazandı diyor. Erdoğan imza için bunu bekledi demiş. Erdoğan dokunulmazlıkları kaldıran anayasa değişikliğini onaylaması için 15 günlük süresi bugün doluyormuş. Erdoğan'ın beklemesi referanduma götürecek sorusuna da sebep olmuş Sırrı Süreyya Önder'e göre de HDP'den Bu sebep farklı Erdoğan kararnameyi bekledi demiş Kimlere dokunulacağının belirlendiğini Kararname ile hükümetin belirlediği isimler yerine Farklı isimlerin ifadeye çağrılmasının önlendiğini de belirtmiş Erdem Gül'ün haberi bu ee, Şey vaziyeti var kimine sürgün kimine taltif diye verilmiş mesela Yerine Bakış gazetesinden Hürriyet gazetesi de bugün manşetten yargıda dörtte bir depremi diye bir deprem olarak niselemiş. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kararnamelerinden birini hazırlayan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu on bin dokuz yüz doksan hakim ve savcıdan üç bin yedi kırk altısının yerini değiştirdi diyor. Yetmiş altı baş savcı değiştirilmiş. Evet. Yüksek yargı boşaltıldı diye Çok ayrıntılı Vermiş bunu Hürriyet gazetesi 148 vekilin Dokunulmazlığının kalkması için Geri sayın başladı Cumhurbaşkanı'nın inceleme süresi de Yarın doluyor diye vermiş Oya Armutçu'nun haberi de Hürriyet'ten böyle bayağı çarpıcı Bu hükümete yakın Gazetelerde buna pek Rastlanmıyor işin ilginç tarafı Ne var efendim? Yani mesela Milliyet Gazetesi de yok. Hükümet dediğinde de kendine yakın Milliyet biraz daha. Yani bir starla da, sabahla karşılaştırdığımız Tabii. zaman Aa, menzili ı, daha dar. Ilımlı su diyelim. Bak ılık su şöyle vermiş. Hmm. 3746 hakim ve savcıya atama diye vermişler. Beş satıra Bir parmağa yarım parmak boyutunda. tek evet, Sol alt köşede gizlenmiş o haber. Haber Türkiye bakalım gene o da Sahibinin sesi Yok galiba. Yok mu? Unutmuşlar mı? Birinci sayfada da göremiyorum. Allah. En yani önemli değil. Cumhuriyet tarihinin olsa olsa. Ama emekli olsa ikramiye geliyor. En büyük şeylerden biri. Kaçırmayalım. Evet. Bayram da yaklaşıyor. Hı hı. Sabaha bakalım. Var mı? Yargıda paraleli son neşter. Son e. mu? Evet, son neştermiş. En kapsamlı ama son nihai anlamında değil. Ha, en en, en yeni sonuncu olarak. Sonuncu. Evet. En kapsamlı kararnamesiyle yargıdaki paralel yapı uzantılarının kritik illerdeki varlığına son neşteri vurdu diye. Ha, yeni bir yama gelebilir. Ama yani. büyük vermemiş. Vermiş. Evet. Vermiş ama işte. Vermiş. Akşam gazetesinde. Yok. Bakayım emeklilere milplanı müjdesi. Ya ondan da bahsetseniz Bizi bizden çok emekli olabilir. Emekliğe ayrılınca verir. Ya da torun. Sen emekliye ayrılınca verirsin bu haberi. Peki efendim. beraber bin Binbekaka da haberi ve yok bu sabah sabahtan akşama geçtik. Oradan yeni şafağa geçiyoruz. Şafağı doğuralım. Güneşi Hmm. Hayırlı Ramazanlar En Yükse. kapsamlı kararnamede olabilir mi? Bakın var var evet. En kapsamlı kararname Sol Aynı köşeye vermiş Bir parmağın yarım parmak Bir parmağı. Ve kaç satır? Oo, bunun satırı fazla 7 satır 3, 6, 8 satır 3 satır daha fazla Tek sütuna Ve star. Ve star. Yıldızı basının Yıldız'ı evet, var. Sol alt köşede, sol altta HSYK'dan en kapsamlı kararnam. Ne demişler İstanbul Erkek Lisesi'ne merak ettim. Bir, bir, bir bakabilir misiniz? Gezi provası. Gezi provası mı? Hmm. Dışarıdan bazı gruplarca manipüle ediliyormuş. Yani Gezi park eylemleri mi çıkacakmış bu sebepten ötürü? Evet. Fantastik, hayal güçleri gayet kuvvetli gazeteler hala Bunun çıkmaya bu, devam bu, ediyor. bu hukuk Türkiye'de. meselesi son derece büyük bir önem taşıyor ve şeyde Cenevre Merkezli Uluslararası Hukukçular Komisyonu'nun da hafta sonundaki haberi verdi görevlendirdiği heyet 5 ayda bir rapor hazırlamıştı. Bütün her tarafı izleyip dinledikten sonra hı hı. yargı sistemindeki tehlike başlığında büyük bir rapor vermişti. Yürütmenin etkisi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve yargıyı yöneten kurumların bağımsızlığını ciddi oranda azaltmış iktidarın mahkeme kararlarına uymaması yargıya güveni zedelemiş diyor. Yani International Commission of Jurists ICJ yani uluslararası hukukçular komisyonu diye adlandırılan çok büyük bir e, kuruluş. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu, adalet bakanı, hakimler, akademik uzmanlar, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, yargı dernekleri ve barolarla görüşerek çok, son derece kapsamlı bir rapor hazırlıyor. 28 sayfalık. Ve şu tespit ve uyarılar vardı. Bu dünkü haberden önceki bir haberdi. suç ceza hakimliklerinin kararına yapılan itirazlara yine bu hakimlikler bakıyor. Hem sağa hem Yani olmaz bu kapalı sistem su ceza hakimliklerinin bağımsızlığı konusunda endişelere sebep oldu diyor. Hakim ve savcıların görevden alınması veya yargılanması bağımsız kararlar alınabilme sürecine zarar verdi diyor. İkincisi bağımsızlık konusu gene yasama ve yürütme organları kuvvetler ayrılığını ihlal edecek her türlü eylem ve söylemden çekinmeli diyor. Bu da kuvvetler ayrımı, yani demokrasinin temellerinin gittiğini söylüyor. Avukatlara saldırılar, yargı sistemindeki sorunları daha da artırdı. Tahir Elçi cinayetinde kapsamlı, etkin ve adil bir soruşturma yürütülmeli diyor. Faruk Akar'ın haberiydi. Bu Uluslararası Hukukçular komisyonu duruma net bir fotoğrafı getirmişti ama bundan sonra yeni gelen haberler çok daha Vahim. Efendim herkes aslında bunu diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden yargıtayın başındaki isim olan İsmail üştü Cirit'e kadar. En son söylediği İsmail Rüştü Cirit'in geçmişte yargıya güven %70 idi. Şimdi %30'lara düştü demesiydi. Yani en tepedeki isimler. iktidarın başındaki isimler gibi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından da zaman zaman dile getirildiği gibi adalete güven kalmadı. Adalete güven kalmadığı zaman işte... Televizyonlarda ve gazetelerinizde açtığınız zaman haberlerde motorsikletle geçen e, arabaların, arabaların motorsikletler tarafından tarandığını, sokak ortasında kavgaların, muazzam büyük kavgaların yaşandığını ya da mahallelerde başka kişilerin oturduğu komşularına karşı yapılmış olan saldırıları daha sık görüyorsunuz galiba. Ya da içtiyse haberlere bakan kişiler olarak, gündelik olarak bunu biz size söyleyebiliriz. Evet. Yani Şiddet bu, olaylarındaki artışı. Bu üçte, yani üç y yasama yürütme, yargının birbirinden ayrılamaması ve yargının giderek cendereye alınması yürütmenin kontrolüne çok vahim bir durum. Bir de şeyi söyleyip bitirelim, Şanlıurfa Karayolu'nda meydana gelen bir kaza olmuştu. Bence Türkiye'nin fotoğrafını çekmekte yararlı bir şey dün verme fırsatımız olamamıştı. Salar ailesinden 3'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Aile niçin yolda? Çünkü yüksek Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağı nedeniyle gittikleri Hatay'dan evlerine dönüyormuşlar Salar ailesi ve maalesef yıkılan evlerine giderken ölmüşler Türkiye'nin son zamanlardaki manzarasına önemli bir şey veriyor işaret hı hı. veriyor ve Cumhuriyet Gazetesi dün bu eve dönüyorlardı diye ikinci bir fotoğrafı koymuştu kaza fotoğrafının parçalanmış aracın altında küçük bir fotoğrafta gittiklerinde yüksek havadaki evlerini bu halde bulacaktı diyor çekilen fotoğrafta ev mev yok yanmış duvarlar, yıkılmış, çatı yok, pencere, kapı, pencere yok, dam yok ve ahır da yok. Böyle bir eve giderlerken bunu görme fırsatı bulmuşlar. Burada kardeş Türkiye manzaralarından bir tanesi olabilir. Açık gazete Lewis'ten dinlediğimiz Honky Tong, -tong Train Blues bir parçaydı. Atlantik Blues albümünden çaldık. M.D. Lux Lewis 1964'te 7 Haziran'da e, hayata veda etmiş. 1905 doğumlu 59 yaşında hayatını kaybetmiş bir piyanist Ve besteci aynı zamanda da Boogie Woogie tarzının en ünlü Eserlerinden bazılarını da Vermiş en ünlü eserlerinden Biri de honkiton Tonk Train Blues'du Çeşitli evet. versiyonları var Onlardan birini dinlettik size Evet şimdi ne dedin sen Demin Gezi mi? Ben gezi nerede dedim ben Geziyi unuttum ...bunun arkasından gezi çıkar filan diye... ha <gülüyor> ...Star gazetesinden... ...İstanbul Erkek Lisesi'ndeki protestoları da... ...yeni bir gezi kalkışması olarak değerlendirdiği... ...haberin ardından demişti... Evet ...önemli bir sırt dönme... ...eylemi hukuksuz Koordineli bir... ...koordineli kalkışmaymış... ...sosyal medyada gezi ruhu olarak duyurulan eylemle ilgili... ...soruşturma başlatılmış... Galatasaray Lisesi ve diğer azınlık vakıflarına bağlı okullarda protestoların yaşanması koordineli olarak, e, koordineli kalkışma işareti olarak algılandı. Evet, koordinasyon var. Bu liselerin e, birçok ünlü e, müdürü aynı zamanda getirildi ve aynı e, politikanın sonucu olarak buralara getirildiğinden bahsediliyor. Ve sosyal medya diye bir şey varken koordinasyonsuzluktan bahsedebilmek biraz zor gibi duruyor. Zor gibi duruyor, özür dilerim. Evet bu gezi meselesi tek orada değil Star gazetesinde değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda yaptığı çok sık sayıdaki gün içinde üçü sayıları üçü bulan konuşmalarından bir tanesinde de öyle demiş Afrika gezisinin ardından Türkiye'ye döndükten sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde mesela Tim yaptığı konuşmada Almanya'ya da sert eleştiriler getirmiş bu bir ezici çoğunlukla 1915 kıyımının Ermeni kıyımının ya da olaylarının tehcirinin ne dersek diyelim soykırım olduğunu söyleyen ve Almanya'nın da bunda büyük payı olduğunu, suç ortağı olduğunu söyleyen bildiriye karşı ateş püskürüyor ve şöyle demiş mesela Almanya'ya hala Gezi olaylarına ağaç meselesi diye 17-25 Aralık darbe girişimine hukuk operasyonu diye bölücü terör örgütünün eylemlerine demokratik tepki diye bakanlar varsa izanından şüphe ederim. Ne demek izan? Hadi bakalım. Ee, duruş. Hayır. Bilemeyelim Osmanlıca derslerine tekrar e, dönüş yapmak zorunda kalacağız. Sağduyu gibi bir şey. Alman parlamentosu, idrak idraksız, etrakı bir idrak derlerdi eskiden Osmanlılar. Ha, o zaman onu deseyden anlardım. İdraksiz ya. Türkler yani. Yok öyle deme, dememiş tabi. İz anından şüphe ederim Alman parlamentosunun son aldığı karar da bu zincirin halkasıdır. Devletlerin başka ülkelerle ilgili karar vermeden önce kendi tarihine yakından bakması gerekir demiş. Dünyada soykırım konusunda son söz söyleyebilecek en son ülkenin bize böyle bir ilhamda bulunması... ...hukukçuların tabiriyle söylüyorum hayatın olağan akışına uygun değildir demişti. Nasıl bir protesto gösterisi ise Türkiye tarihinde halen konuşuluyor. 3 sene geçti üzerinden neredeyse 15 günde bir resmi yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda bir tarafından bir Gezi'ye referans veriliyor. Kimya bozdu da ondan. Ee, yani... Milyonlarca masumun kanı ve vebali vardır bize e, tehdit eden devletlerin hepsinin diyor. O zaman her yani ülkemizi sık sık Ermeni soykırımı tasarlarıyla tehdit eden devletlerin her birinin arkasında milyonlarca masumun kanı ve vebali vardır deyince o zaman tabi 29 ülke oldu Almanya ile beraber ve birçok başka ülkenin parlamentosu da var. Yani milyonlarca masumun kanı ve vebali. O zaman işte Arjantin'den Uruguay'a oradan Fransa'dan Britanya'ya şüphesiz ki kanlar var. Biliyoruz emperyal devletlerin imparatorluklarının şeyini. Ama yani bilmiyorum ki şey kanının değiştirilmesi gerektiğini mi söylemişti? Neydi? Kan laboratuvar... değiştirmek değil, tahlil etmek evet, gerektiğini. Yani laboratuvar söyledim. testinden geçmesi. Bunların ne Türkiye, ne Türkiye be Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım demiştir. Bu bir cibilliyet meselesidir. Cibilliyet ne demek? Cibilliyet mi? Cibilliyet kar karakter demek. Hmm. Oldu mu? Fena ya işte Fena Cibilliyet meselesidir. Orada çıkıyor bir ukala bir şey hazırlıyor. Alman parlamentosunda sunuyor. Neymiş? Birileri de diyor ki güya Türk. Ne Türk'ü be? Bunların kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım demiş Cumhurbaşkanı. Efendim bu konuda mühim bir sorum var müsaadenizle. Buyur. Tokat'ın Pazar ilçesi Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar Almanya Federal Meclisi'nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren tasarıyı hazırlayan hazırlayarak evet oyu kullanan Almanya Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'i Tokat temsililiğinden belediye meclisi kararı alarak ihraç edeceklerini söylemiş. Tok, e, şey. Tokat'ta doğmadın demiş yani. Doğmamak nasıl oluyor? İhraç etmek nasıl oluyor? Vatandaşlıktan çıkarmak gibi bir şey. Bu doğ yani dünyanın en doğal hakkı. Tamam efendim, vatandaşlıktan Yap. çıkarabilirsiniz. Hayır, Pasaport çıkaramaz. Hayır, çıkaramaz. Tamam, çıkaramazsınız. Ama pasaportunu vermezsiniz. Ülke girişinde sokmazsınız. Ha. Yani şeylerde, havalimanında problem çıkarırsınız. Bir şekilde oraya girmesini, o ülkeye girmesini insanı engelleyebilirsiniz. Tokat'a girmesini nasıl engelleyeceksiniz? Bayağı. Ne yapacaksınız? ...mahalleden gençleri toplayacaksınız... ...yoo... Zab ...belediye zabıtasını koyacaksın... ...böyle zaman. bir resmi şey var mı... Ee, belediye'de şeyden ...hemşirilikten ihraç edilen kişi... ...bu belediyenin sınırlarına giremez diye... ...yok ama... ...ihdas edilecek... ...bak... ...okuyorum... ...Yağmur oğlum... ...bugün tam bir buçuk yaşındasın... ...vasiyetnameyi bitirdim kapatıyorum... Hı hı. ...sana bir resmimi... ...yadigar olarak bırakıyorum... ...övütlerimi tut, iyi bir Türk ol. Komünizm... ...bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belli. Yani. Yahudiler... ...bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Saymaya başladın. Ruslar, Çinliler, Acemler... ...Yunanlar... ...tarihi düşmanlarımızdır. Hı hı. Sayıyorsun. Evet. Ben sayamıyorum. E, sayacaksın. E, söyleyin sayın diye. O zaman Söyledin, sayardım. Tamam bir de başladın o zaman. Yahudiler... Bir... Ruslar, İki, Çinliler, üç, Acemler, dört, Yunanlar, sonra Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizliler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. 21 ya da 20 bilmiyorum kaçmış olabilir aradan ufak bir pay bırakalım. Jap hadi. Japonlar, Afganlar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Ermeniler, Kürtler, çerkesler, Abazalar, Boşlaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler, Gürcüler, Çeçenler içerideki düşmanlarımızdır. 35 ya da 36. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Tanrı yardımcın olsun. Nihalatsız evet. yazar <gülüyor> ve aktivist. Evet, Erdoğan'dan Merkel'e sert eleştiriler geldi ayrıca. Biliyor musunuz sen? Ona? Ey Almanya, sen ne yapmak istiyorsun? Senin derdinle önce onu söyle diyor. İstanbul'daki Medipol Üniversitesi mezuniyet törendeki konuşmasında kendisiyle konuştuğumuzda da bana ne diyor biliyor musunuz? Şu olaydan 3-4 gün önce diyor ki elimden geleni yapacağım. ...senin elinden gelen parlamentoda... ...oylamaya katılmamak mı? Burada eğer... ...dürüst bir davranışın olsa katılırdın. O hani bir hanımefendi red dedi ya... ...ikinci red de... ...senin oyun olurdu, ben de seni alkışlardım... ...demiş. Evet. Fakat... ...yani bir red ve... ...dört çekimselere karşı... ...bütün Alman parlamentosunu... ...suçluyor aslında... Siz grubunuza sahip çıkarsınız diyen dedim siz değil misiniz? Peki siz grubunuza niye sahip çıkmadınız? Bunu kendisine söyledim. Dürüst değiller, samimi değiller. Bunların aldığı bu kararın kıymet harbiyesi yok. Buradan girer, buradan çıkar. Bizim için hiç önemi yok. Ne demek buradan girer, buradan çıkar? bilemiyorum Bir kulaktan girip öbüründen çıkmasın Arada beyin var. Evet. Ya ama benim şu anda bütün şeyim değişti. Eee rutinim değişti Çünkü bir flash haber var onu da çok kısa o da olsa gireyim araya girerek söylemem gerekiyor önemli olabilir oradaki insanlar için aynı zamanda e, veznecilerde büyük bir patlama olmuş polis otobüsün çevik kuvvet otobüsünde yapılmış olan bir saldırıdan bahsediliyor şu anda Öyle internette mi? çok fazla Kesinlikle. detayı da yok evet hmm. çok fazla detayı yok olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilmiş e, detaylar geliyor diye yazıyor haberlerin içerisinde sosyal medyadan gelen haberlerde de birçok yerden douldu kızımpaşa'dan bile duyuldu Hatta ofisi salladığını söyleyen açıklamalar da var, şeyler de var, e, paylaşımlar da var. E, Fatih'ten Kasımpaşa'ya kadar birçok yerde takip hissedilmiş. Etmeye, evet. e, takip etmeye çalışalım. Evet. E, şey de devam eder, çok kötü tabii bu. E, Erdoğan'ın e, sözlerine Almanya'dan da çeşitli sözlerine, Almanya'dan da çe çeşitli tepkiler gelmiş. Meclis Başkanı Lambert mesela, Norbert Lambert yazılı açıklama yapmış ve Türkiye kökenli milletvekillerine yönelik tehditleri kınamış. Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz demiş. Kim hangi şekilde olursa olsun bir milletvekiliğine yönelik baskı uygulamayı denerse böylelikle tüm parlamentoya ve demokrasimize saldırmış olacağını bilmelidir. Önemli bir açıklama bence bu. Alman Federal Meclis Başkanı Bundestag Başkanı Norbert Lammert bütün parlamentoya ve demokrasimize saldırmış olacağını bilmelidir diyor. Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor ve biz bu durumda mevcut yasalarımızın olanakları çerçevesinde gereken tepkiyi gösteririz demiş. Yani davam mı açacak acaba? İlk defa olur böyle bir şey. Ayrıca e, şey de Cumartesi günü e, şey demişti ya Erdoğan. Orada 11 tane Türk varmış. Ne Türkiye? Onların Türklükle, Mürklükle alakası yok. Onların kanı bozuk bir defa demişti. Pazar gününde benzer sözleri tekrarladı ve Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'de isim vermeden eleştirip oradan çıkıyor bir ukala, bir şey hazırlıyor, Alman parlamentosuna sunuyor. Neymiş? Birileri de diyor ki güya Türk, ne Türk'ü be demişti işte laboratuvar testini. Evet. Ee, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Özdemir Erdoğan'ın Sözlerine yanıt olarak Almanya'da meclis Herhangi bir otokratın keyfine göre Kararlar almak zorunda değil demiş Otokrat işte diktatör gibi ee, Özdemir Erdoğan'ın Türkiye kökenli milletvekillerine Yönelik sözlerini de çağ dışı Olarak nitelendirmiş Türk toplumundan da eleştiri Gelmiş çatı örgütü Almanya Türk Toplumu adlı derneğin Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da Türkiye kökenli Ee, milletvekillerine yönelik saldırıları eleştirmiş Deutsche ve Türkçe'den Juride Danışman'ın haberinden okuyorum bunları kan testi yapılması talebini ve ölüm tehditlerini iğrenç bulduklarını söylemiş sofuoğlu insanların kana göre tanımlanmasının 1945 yılında sona erdiğini düşünüyordum bu son derece yersiz bir ifade demiş bari genetikteseymiş Genlerine bakarak deseymiş. Yani o konuyla alakalı çalışmalar yapılıyor. Böyle gayet İngiliz milliyetçisi bir şekilde oturduğunuz masada sonuçları aldığınızda çok farklı noktalardan böyle Almanya'dan, Polonya'dan geldiğinizi görüyorsunuz. Ya da böyle karayıplerden geldiğinizi düşündüğünüz zaman, atalarınız da aynı şekilde karayıplerden geldiğinizi düşündüğünüzde Rusya'dan, Doğu Avrupa'dan gelmeniz gibi bir ihtimalle de karşı karşıya kalıyorsunuz. İhtimal değil, bilimsel bir gerçekle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Şeyde, Ama hiç girmemek lazım. Şeyde, böyle belki. ciddi Evet yani mesela sol parti milletvekili ve Türk-Alman parlamentolar arası dostluk grubu başkanı e, vekili var. Sevim Dağdelen diye birisi sol partiden milletvekili meclisteki oylama öncesinde de hakaret dolu mesajlar ve ölüm tehditleri aldığını belirtmiş. Şahsi koruma talebinde bulunduğunu belirtmiş. Bu da çok önemli. Yani bayağı ölüm tehditleri gelmiş. Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada da Alman Meclisi'ndeki oylamanın ardından hakaret tehdit mesajlarının sayısı arttı. Facebook sayfamdaki özel mesaj bölümünü artık dayanılmaz hale geldiği için şimdilik Facebook'u kapattım demiş. Ee, bayağı ciddi ırkçı ve antisemitist bir söylem kullanmalarının yeri olmadığını Erdoğan ve Adalet ve Halk Partisi Hükümetlerinin bunun nazi söylemine benzediğini de işaret etmiş. Açıklamalarda hedefi nedir sorusuna da Erdoğan'ın bu tür açıklamalarla iç siyasette milliyetçi ve İslamcı kanadı iktidarın arkasına almaya hedefliyor sözüyle cevap vermiş. Böylelikle sadece Türkiye içinde değil ülke dışında da halk tarafından seçilmiş milletvekillerine saldırabileceğini göstermek istediğini savunmuş. Tabi kadınlardan da çok ciddi evet. tepki var. Kadınlar meselesinde kadın hakları, savunucuları, kadın kadındır, yarım aklındır diye kadın cinayetlerini durduracağız platformu platformunun çağrısıyla bir basın açıklaması yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anne olmayan kadının eksik olduğu yolundaki sözleriyle de suç işlediğini Bu tepkiler devam ediyor. Bu konuyu daha detaylı bir şekilde dinleyebileceğiniz, kendi yorumlarınızda bulunabileceğiniz ve insanlar, diğer insanların da fikirlerini paylaşabileceğiniz bir konuşma da var. Onu da belirtelim biz hemen. Eğitimli kadınların çalışma hayatına katılım kararları 2 nokta üst üste çocuk bakımı esneklik ve toplumsal cinsiyet ismini taşıyor. Hande Peker ve Gökçe Uysal tarafından hazırlanan bir metin de var. Burada şu şekilde yazıyor. Türkiye'de kadınların çalışma hayatına katılımının çok düşük olduğunu biliyoruz. Bu durumun arkasında kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri, çocuk bakımı olanaklarının yetersizliğiyle düşük hücretler, kayıt dışılık gibi olumsuz koşullar olduğunu da biliyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmamızda bu olumsuz koşullardan nispeten daha az etkilenen eğitimli kadınlara odaklandık. Çok sayıda derinlemesine görüşme ve Türkiye'yi temsil eden bir anketle eğitimli kadınların çalışma hayatına katılım kararlarını nasıl aldıklarını araştırdık. Türkiye'de bu kapsamda ilk kez yapılan araştırmada eğitimin toplumsal cinsiyet rollerini beklendiği kadar dönüştür, dönüştürmediğini gördük. görüyoruz. Evdeki iş bölümünün sebep olduğu çift vardiya ve annelik üzerine inşa edilmiş ebeveynlik modeli kadınların çalışma hayatına katılımını kısıtlıyor. Diğer taraftan çocuk bakım olanaklarını ve esnek çalışma biçimlerinin eksikliği de kadınların kararının da etkili oluyormuş Çalışan kadınların sadece maddi sebepler yüzünden çalışmadığı, çalışmanın kendilerine kattığı maddi olmayan kazanımları da önemsediği görülüyormuş. 8 Haziran'da yani yarın Bahçeşehir Üniversitesi Fazlasay Konferans Salonu'nda duyurulacak olan bir açıklamanın, raporun sunumu bu. Aynı zamanda ufak da bir panel gerçekleşecek. Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Hande Pakar tarafından bir açılış konuşması gerçekleştirildikten sonra... Eğitimli kadınlar iş gücü piyasası ve toplumsal cinsiyet üzerine eee insan tunalı Koç Üniversitesi'nden İpek İlkkaracan İTÜ'den eee Cemal Birjet Kagider'den Elif Esen eee Kadem'de Elif Yenince, Esen Kadem'den Yenince katılacakmış. Mert. Evet. E, Neyran Ak Yıldız da yeniden bizden e, katılımcı olarak bu panelde bulunacaklarmış. Saat 9.45'de 9.30'da başlıyor panel e, konuşmalar panelde saat 11'de başlıyor ve 13'de de 12.30 e, yarım ve bir arasında da tartışma ve kapanış gerçekleşecekmiş açık bir e, çağrı bu katılmak isteyenler Bahçeşehir Üniversitesi'nde fazla say konferans salonunda bulunabilirler biz de bu vesileyle bu konuyla alakalı duyurumuzu yapmış olalım Son olarak bu şeyden de bahsedeyim ufak bir güncelleme yapayım bu patlamayla alakalı olarak ilk patlamanın Beyazıt karakolunun önünde meydana geldiği belirtiliyor Hüriyet'in internet sitesinde. Bu patlamanın ardından ikinci bir patlama daha yaşanmış bu patlamanın da doğalgazdan kaynaklandığı iddia ediliyor. Ee, i̇lk patlamanın bomba olduğu yönünde Şevik Kuvvet Aracı'nın geçiş sırasında park halindeki bir otomobilin patlatıldığı yönünde de iddialar varmış. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış. Ulaşımda aksamalar var. Metrobüs çalışmıyormuş. İnsanlar yürümek zorunda kalmışlar metrobüs yolu üzerinden. Biz de elimizden geldiğince detayları da paylaşmaya çalışacağız bugün içerisinde de. Evet şimdi araberi. Açık, Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın Evet dün konuştuğumuz gibi Bu kadınlar Üzerinde Başta kadınların durumu Üzerinde olmak üzere Cumhurbaşkanının çok sayıda E, konuşmasında yer verdiği şey var. Yani kadınlara, Türk asıl e, vekillere dediği, kanının laboratuvar testinden geçmesi lazım dediği gibi kadınlara da yer e, anne olmayan kadınlar yarımdır şeklinde e, açıklamalar yaptı. Giderek totaliter bir üsluba gittiyiz. E, yani zarap dışında zarrab davası dışında her konuda hemen hemen konuştu görülüyor. Biz önce onunla... ...ilginli bir şeyler yapalım. Evet. zarap davası ile ilgili hiçbir şey söylemiyor olması da... ...ilginç tabii. Çünkü hemen hemen her konuda... ...konuşan ve günde 4-5 defa... ...konuşan bir Cumhurbaşkanımız var. Her konuşması da... ...neredeyse canlı olarak... ...yayınlanıyor ve... ...şu anda hepimizin... ...tahayül dünyasını işgal edecek... ...bir strateji izliyor. Biraz aslında... Bunu önceden belirtmemiz lazım. Yani bu e, rastgele yapılmış bir e, işlem değil. Her konuda hatta e, karşı tarafı irite edecek e, kadınlarla e, ilgili söylediği konuşma, yaptığı konuşmanın kendi e, Müslüman kadın çevresinde bile e, bütünüyle e, hoş karşılanmayacağını bilmesine rağmen yapması ve bizim de bugün örneğin programımızda e, ne ediyse 15-20 dakika sizin biraz evvel e, saat 809 aralığında ne ediyse yarım saat Tayyip Erdoğan konuşmanızı sağlayan bir olgu evet, evet. Şimdi, bu da gerçekten büyük bir açmazımız var e, sürekli konuşan bir cumhurbaşkanı var her konuda konuşan zarab konusu hariç her konuda konuşan bir cumhurbaşkanı var ve biz her konuda cumhurbaşkanının konuşmasına göre taraf aldığı, tavır almak zorunda kalıyoruz Onun dediklerine göre e, Pozisyon geliştirmek Eleştirmek e, Doğruyu söylemek e, Uyarmak e, durumunda kalıyoruz Bu tabi Aslında Oyun kurucu konumunda onun olduğunu gösteriyor e, Zaten kadınla ilgili Söylediğini Normal siyasal bir e, Akılcılık içinde ele alırsak Hiç söylememiş olması lazım. Hele şimdi hiç söylememiş olması lazım. Eğer gerçekten Cumhurbaşkanı kendisinin istediği başkanlık sistemiyle ilgili bir e, sonuçta referanduma gidecek bir konuda ister istemez halk oylamasına gidecek bir konuda e, daha geniş bir uzlaşı e, kurmak çabası güderken e, kendi mümkünün. E, seçmeni kadınların bir kısmını da rahatsız edecek bir şey söylemek ister mi? Normal olarak bunu kesinlikle yapmamış olması lazım. Eğer amacı hakikaten halk oynamasıyla bir şey değişikliği siyasal sistem değişikliği getirmek istiyorsa eğer uzlaşıyı genişletmek durumunda bunun hiçbir yararı yok gibi gözükebilir kadınla ilgili bu söylediğinin. Ama e, Cumhurbaşkanı'nın ilginç bir her alanda kendisi merkezli bir e, tartışma açmak ve kendisinin onun getirdiği tartışma alanı üzerinden herkesin konuşmasını sağlamak e, stratejisini yıllardan beri başarıyla yürütüyor ve bugün de bunu artık e, zirveye çıkarmış durumda. Çünkü önümüzde çok da fazla seçim de yok. Dolayısıyla muhalefet partilerinin sesini duyurabileceği imkanlar eskisine azından daha da sınırlı. Tam bir e, tahayyül dünyasını, söylem dünyasını, algı dünyasını işgal etme operasyonu. Ve başarılı bir operasyon bu. Ahmet Bey bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu noktada. ya Benim ke kendi temel problemlerimden bir tanesi açık gazeteyle alakalı. Yani önümüzde birçok haber geliyor önümüze. Ee, mesela Irak'tan Suriye'den ya da dünya genelinden iklimle alakalı haberler göçle alakalı haberler savaş ve çatışma durumlarıyla alakalı haberler ve çoğu zamanda vaktimiz yetmiyor bunların detaylı bir şekilde ele almadığımıza ve biraz önce sizin söylediğiniz gibi de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaları daha fazla ele almak zorunda kalıyoruz. Bunları ele almadığımız zaman e, ülke gerçeklerinden kopma gibi bir durumu olur mu mesela bizim yaptığımız işlerin ya da medyanın durumundan Sen bahsedecek olursak? Bizim de biraz bu konuda ülke gerçeklerinden kopmaktan ziyade korkmamamız ve bunu e, olması gereken yere indirmemiz lazım. Çünkü e, başka haberleri e, sadece haber olarak vermek için söylemiyorum ama e, bir... E, alternatif gündemimiz olması lazım. Çevre konusunda mesela e, Açık Radyo bunu e, ısrarla ve ciddi biçimde e, gerekli e, bütün e, zamanını enerjisini vererek yürütüyor. Ama biz de başka başka bir konuda da sadece Açık Radyo için söylemiyorum. Genel olarak Türkiye'deki toplumsal muhalefetin e, bu alanlarda e, ister istemez belki de siyasal muhalefetin bütünüyle sünümlenmesi, HDP'nin iyice sıkışması, CHP'nin şaşkın tavuk gibi ortada dolaşmasının e, getirdiği bir boşluktan büyük ihtimalle kaynaklanan bir şey bu. E, esas itibariyle dediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın e, söylem girişimlerine maruz kalıyoruz. Beni en çok düşündüren şu, yani yapmayalım anlamında ve bir öz olarak söylemiyorum. Bu böyle. Yani şu anda bunu konuşmadan Şu anda kalkıp da Cumhurbaşkanı'nın kan tahlili isteyerek vatandaşlık talebinde insanların meşru vatandaş olup olmadıkları Türk olup olmadıklarını kan tahliliyle isteyecek noktaya gelmesi veyahut kadınlarla ilgili yarım kadın tabirini kullanması aynı konuşmanın içinde halbuki o Cumhurbaşkanı kadınların çalışmasıyla ilgili de Ee, bir dizi e, çaba gösterdiklerini, bunu gelişmesi gerektiğini, işte anneliğin çalışmayı, çalışmanın anneliği e, engellememesi gerektiğini falan da söylüyor diğer tarafta. Evet, yani an evet, anneliği reddeden, evini çekip çevirmekten vazgeçen bir kadın, iş dünyasında istediği kadar başarılı olursa olsun eksiktir, yarımdır diyor. Eksiktir. Diğer taraftan aynı konuşmada diyor ki biz kadınların çalışması için işte kreşti yani anne hem anne hem kadın hem çalışkan çalışan kadın olması için işte kreşti iş yeri kreşiydi falan bunları da getirmeye çalışıyoruz diyor ama bir annelik e, üzerinden yarım kadın e, çalış, anne olmayan kadın yarım kadındır Şimdi burada hakikaten e, yani bir Müslüman e, dünyasında Adalet Kalkınma Partisi'nin kadınlardan aldığı oy oranı erkeklerden daha düşük değil bildiğim kadarıyla. Hatta biraz daha yüksek de yanılmıyorsam. Evet. Dolayısıyla seçmen stratejisi olarak düşündüğümüzde bile bu hakikaten rasyonel bir tavır değil. Ama Türkiye'de Tayyip Erdoğan irrasyonel davranıyarak bugüne kadar buraya geldi diyemeyeceğimize göre o zaman başka bir karşımıza çıkıyor. Tayyip Erdoğan kadar Türkiye toplumunda da bir ciddi bir sorun var. Tayyip Erdoğan bunları söyleyerek oy kaybetmeyeceğini hatta belki de biraz evvel de sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi muhafazakar, milliyetçi erkek egemen ataerkil bir çoğunluk koalisyon etrafında ...kendi etrafında oluşturabileceğini... ...bunu konsolide edeceğini... ...bunu güçlendireceğini... E, ...tahmin ediyorsa... ...ki seçim tahminlerinde... E, ...7 Haziran dışındaki onu da tahmin ettiğini daha önceden biliyoruz... ...sonuçlarını... E, ...çok yanılmadığını da biliyoruz... E, ...o zaman Tayyip Erdoğan kadar... ...bizim Türkiye toplumuyla ilgili bir soru, soruyu... ...sormamız lazım. Feminist... ...kadın hareketinden gelen tepkiler... ...anlıyorum ama... Ben Tayyip Erdoğan'ın bu söyledikleriyle ilgili büyük ihtimalle görmemişimdir. Vardı birkaç yerde ama ciddi bir Müslüman kadın e, çevrelerinden bir tepki geldiğini görmedim. Erkeklerden hiç geldiğini görmedim. Ayıptır diyeni görmedim Müslüman çevrelerden ki bunu söylemek ayıptır. Çünkü istese de e, çocuk sahibi olmayan kadınları en azından, en iyisi, İleri mal en uçu örnek olarak istese de çocuk sahibi olamayan kadınları incitmekten imtina etmek için en azından ayıptır. Evet. evet bir tek İhsan adlı bir açıklamasına rastladım ben. O bu Kur'an'ın hiçbir yerinde kuran Kerim'in böyle bir şey yoktur sallıyor dedi. Yalıyor. Üç kadın konusu mesela. İnsan üç kadın, çocuk konusu. Aferin Rabbimin emri mi dedi. Kur'an'ın emri midir dedi. Öyle bir şey. Rabbim istiyor mu dedi. Öyle bir şeydi değil mi? Evet. Ha, üç Ve... çocuğu ben değil Rabbim istiyor demişti. Evet. E, Rabb benim bildiğim kadarıyla e, hiçbir yerde üç e, çocuk, üç diye konuştuğunu bilmiyorum. Hayır. Bundan hiç yoktu. Bir... Tersine yani büyük saygı gösterilmesi e, öngörülmüştür e, Hz. Muhammed. Peygamber tarafından da diyor İhsan İli Açık. Rabbimiyor tabirinin kullandığı zaman de böyle bir e, e, böyle bir bilgi yani benim bildiğim kadarıyla Müslümanlar e, Allah'ın Kur'an aracıyla konuştuğunu e, bilirler Onun dışında başka bir yerde konuştuğunu bilmiyorum kimseyle konuşup konuşmadığını bilmiyorum ama Kur'an acııyla konuştuğunu bilirler benim bildiğim kadarıyla da Kur'an'da çocuk iki çocuk dört çocuk diye bir şey yok yanlış hatırlamıyorsam E, Tayyip Erdoğan'a e, bu Rab bilgisi, Rab'ın böyle bir e, niyeti veya kararı olduğu bilgisi nasıl ulaşmış onu merak ediyorum. Buna neye dayanarak söylüyor? Şimdi burada hakikaten başka bir boyuta geçiyoruz. Evet. Yani bu... burada, burada gerçek anlamda bir dinci, bir din merkezli, faşizan, e, bir otoriter e, popülizmden bahsedebiliriz. Faşizan diyorum faşizm demek çok kolay değil çünkü tebali itibariyle falan ama bir otoriter sağcı, din merkezli otoriter e otoriter popülizm örneği. Çok açık bir örneği. Belirgin bir örneği. E Ve bunun karşılığı toplumda önemli bir kesimde var. Zaten benim her zaman e üzerinde daha fazla durulması gereken nokta Tayyip Erdoğan'ın söylemleri kadar bu söylemlerin bulduğu, yarattığı olumlu yankı toplumda. Bu öbür türlü Tayyip Erdoğan tek başına, dünya kadar Tayyip Erdoğan gibi tek başına konuşan insan vardır. Bunları düşünen insanlar vardır. Ama bunun karşılığı toplumda olduğu zaman, ha a, doğru söyledi, Rabbim çocuk istiyor dediğinde ha doğru söyledi, Rabbimiz öyle istiyor diye bunun karşılığını e, alan aldığı zaman o zaman başka bir soruna değinmemiz lazım. E, Türkiye toplumunun niye önemli bir kesimi, yarısı yarıdan biraz fazlası, yarıdan biraz azı, niye böyle bir e, millenarist e, bin yılcı e, bir e, din e, veyahut bir bir e, Kutsalı e, giderek e, abartan, kutsala kutsal ilave eden, kutsalı e, büyük ölçüde e, siyasi alana e, tahvil eden e, bir duruşu, bir söylemi, bir siyasi çizgiyi e, benimsiyor. Evet, bir çok önemli bir nokta. Bence de bunun üzerinde ne kadar durursa yeridir ve yalnız Türkiye toplumuna özgü olmadığı söylenebilir. Çünkü Donald Trump'ın özellikle, birazcık yakından izlemeye çalışıyoruz, aynı irrasyonellikte, aynı otoriter ve faşizin evet. tavrının evet. devam ettiği evet. ve Aynı türdeki şeylerle mesela işte kendisinin bu kar amaçlı şimdi batmış olan Trump Üniversitesi'ni araştıran ve dava açan federal yargıç için o Meksikalı dedi zaten onun kanı bozuk dedi mesela. İşte kanı bozuk tabirinin yeniden orada kullanılması. Bir bir dizi Afrika diktatörlerinin kullandığı tabirler bunlar aynı zamanda. Ee, bunu tabii ki sadece onun için Türkiye toplumuna e, yani bunun toplumsal e, tabanına toplum nezdindeki algısına al, alış kabul edilişine e, yönlendirmemin nedeni de bu bu Türkiye sadece Türkiye özgü bir fenomen bir olay değil. E, burada ciddi bir eee 21. yüzyıl faşizmlerinin yani 20. yüzyıl faşizmlerinden fark benzerlikleri ama çok da büyük farkları olan olacak olan 21. yüzyıl faşizmlerinin biraz e, üzerinde E, yeşerdiği, yeşermekte olduğu e, alana e, işaret etmiş oluyoruz böylece. Evet çok ee, önemli. İzin dinleyeyim. verirsem bir de bir şey daha ekleyeyim. yani Çok evet. e, ilginç örnekleri de var. Her kıtadan gelmeye var işte. Filipinlerde yeni Rodrigo Duterte Aynen. üzerinde durduk. Macaristan'da Viktor Orban. Aynen. Avusturya'da çok az yarım, yüzde yarımlık oyla kaybeden Norbert Hofer İsrail'de de Avigdor Lieberman gibi düpe düz artık faşist ötesi bir kişinin yükselişi, yeni savunma bakanlığına yükselişi. Yani bayağı Aslan Barajı'nın bombalanıp milyonlarca kişinin ölebileceği bir şeyi savunan biri geldi. Rusya'da bildiğimiz otokrat Vladimir Putin var. Fransa'da da Marine Le Pen bazı şeylerde Sen yani çok iyi biliyorsun ulusal cephe evet. önde gittiği şeyler var. Yani böyle bir bir dizi çeşitli kıtalarda bu yükseliş var. Otoriter sağcı, sadece otoriter popülizmlerin yükselişi hemen hemen her yerde görüyoruz. Tabii bunların ülkelere göre sağcı olanların bir kısmı daha seküler var. Marine Le Pen daha seküler bir boyuttan hareket ediyor, ırkçı bir boyuttan hareket ediyor, dışlamacı bir boyuttan ama ciddi bir dini referanslı bir şeyi yok örneğin Marine Le Ama Filipinler'deki seçilen yeni başkan öyle değil. Tercih, Türkiye'de, de, evet. Türkiye'de de bunun tabii ki Müslüman bir toplumundaki muhafazakarlık ve otoriterlik... İslam dini üzerinden ifade edecektir. Hristiyan bir toplumdaki muhafazakarlık ve otoriterlik Filipinler'de olduğu gibi daha çok Hristiyan dininin sembolleri üzerinden veya Donald Trump'da olduğu gibi daha çok protestan hatta evangelist eğilimler üzerinden ifade edecektir. O toplumların hakim muhafazakarlık rengi kaçınılmaz olarak egemen din üzerinden olacaktır. Evet. Türkiye'de de İslam üzerinden oluyor. Evet. Trump zaten Ve, İslam yargıcın evet. taraflı olacağını da söylemiş mesela. Bir İslam yargıcın olabileceğini söylemiş. Aynı mı söylem yani? Tabii tabii, tabii tabii. Aynı söylem Türkiye'de. Tersin. Kadın sorunu, kürtaj, kürtaj sorunu mesela bizim bildiğimiz kadarıyla e, Türkiye, Müslüman geleneğinde e, çocuk aldırmak, kürtaj hiçbir yerde... E, tercih edilen bir şey değildir. Kadınlar bunu zor karar verirler. Bunu böyle şey gibi lay lay lom gidip kimse yaptırmaz. Bu zor verilen bir karardır. Ama kadınların bir kendi iradeleriyle, kendi özgür kararlarıdır bunlar. Kimse Muhakkak kürtaj yapmanın iyi bir şey, muhakkak Kütaj yapmanın e, her zaman iyi bir şey olduğunu savunmaz. Ama bu bir özgürlük kararıdır. Bu kimseye zarar olmayan bir şeydir. E, Müslümanlıkları benim bildiğim kadarıyla e, ciddi bir sorun değildir. Evangelistlerde, Hristiyanlarda çok ciddi sorundur. Ama şimdi giderek daha fazla e, bu evangelistlerden e, neşet eden o radikalizm çerçevesinde Ee, Tayyip Erdoğan üzerinden bunu da görüyoruz. Emine Erdoğan'ın da desteğiyle bunu da görüyoruz. Yoksa evvelden benim bildiğim kadarıyla bu pek konuşulan e, bir, bir konu değildi Türkiye'de. E, muhafazakar dünya dahil olmak üzere. E, di, artan biçimde e, din eğitimi üzerinden ahlakın sadece din merkezli olduğunda ahlaklı olacağı inancının empoze edilmesi. Bu önümüzdeki dönemin çok ciddi çatışmalarından bir tanesi olacak. Ahlak için di, sadece dine ihtiyacımız var mı? Ama aynı zamanda şunu da görüyoruz ki e, Müslüman yöneticiler ahlaklı olmayabiliyorlar. E, bu büyük Müslümanlar arasında zannediyorum çok ciddi bir e, travma e, bastırdıkları e, bir travma bugün. Ahlaksız Müslüman yöneticilerimiz var. Ee, dolayısıyla ahlaksızlık e, Veya ahlak Ne dinin tekilinde Ne seküler dünyanın tekilinde ne, ne ateistlerin tekilinde insana içkin olan bir şey Bununla yüzleşmek e, Önümüzdeki dönemde herhalde e, Artacak ve kadın sorunu e, Ciddi biçimde bence e, Dünyada halen e, Erkek egemen Gönül e, Değerler, uygulamalar e, evrensel biçimde az veya çok İsveç'te dahil olmak üzere ki en kadın haklarının en ileri olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Kadınların bir e, ikinci sınıf ister istemez ikinci sınıf vatandaş az veya çok oldukları bir e, düzende yaşıyoruz. Eskisine nazaran bu kısmen kırılmış olabilir ama çok e, büyük ölçüde hala gücünü devam ettiren bir olgu. Türkiye'de bu daha da vahim. E, boyutlarda e, devam ediyor. Ve e, bu muhafazakarlığın erkek egemen muhafazakarlığın tabii ki o muhafazakar ideolojinin e, egemenliği çerçevesinde maalesef Müslüman e, kadınların da önemli bir kısmı bu erkek egemen e, ideolojinin pratiklerin, kurumların, uygulamaların e, yeniden üretilmesine dahil oluyorlar. Için bunu söylemeyelim çünkü E, bu erkekler de e, büyük ölçüde otoriter, kendilerini ezen otoriter rejimlerin e, yeniden üretilmesine dahil olurlar. Bu e, maalesef e, ideolojik hegemonya böyle bir şeydir. Ama e, ciddi asli mücadele alanı bugün Türkiye'de görüldüğü gibi sadece e, etnik sorun değil, sadece e, mezhebi sorun değil, e, bir o kadar önemli, belki onlardan önemli... Belki onların da çözülmesine yardım edecek olan bu kadınların ikinci sınıf erkeklerin tahakkümünde olan, erkeklerin egemenliğinde olan ve erkeklerin karar verdikleri kadınların ne olması gerektiğine e, bu tahakküm düzeninin sona ermesidir. Kırılmasıdır. Sona ermesini belki biz görmeyeceğiz ama en azından kırılmasıdır. Burada ciddi biçimde... E, Sadece kadınlara değil, kadınlardan da çok daha fazla e, egemen sınıfın e, üyeleri olan biz erkeklere e, görev düşüyor. Evet, bu çok e, fevkalade önemli bir sorun. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir dakikada bitirelim istersen. Bir küçük e, haber hep bizim e, bu dünyadaki e, siyasal gelişmeleri izleme çabamızın, Bir devamı küçük bir haber Pazar günü biliyorsunuz Peru'da Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci turu oldu hı hı. Ee, Ve e, Peru'daki e, Merkez sol aday e, Merkez sol cumhurbaşkanı Olanta Humala ikinci kez Peru anayasasına göre seçilemeyeceği için e, Adaylar e, Birinci turda iki aday kalmıştı Birincisi şu anda Hapishanede olan e, Eski cumhurbaşkanı Fujimori'nin kızı ee, birinci turda yüzde kırk oyla birinci gelmişti. Ee, Wall Street'te yatırımlar yapan, Dünya Bankası'nda çalışmış bir Peru'lu olan Pedro Pablo Kuczyenski de o da merkez sah e, demek lazım e, de adaydı ve o yüzde yirmi oyla ikinci gelmişti. Dolayısıyla e, Fujimori'nin kızının e, seçilme ihtimali yüksekti fakat aynı Avusturya'da olduğu gibi Ucu ucuna çok aradaki büyük fark olmasına rağmen Pedro Pablo Kaczynski oyların %80'i sayılmış durumda son aldığım haberlere göre. %50.8 %51 civarında bir oyla Pedro Pablo Kaczynski Peru'da başkan seçilmiş veya seçilmesi yüksek bir ihtimal. Fujimori'nin kızı e, Keiko Fujimori e, babasının e, izinden gitmeyeceğini söylemesine rağmen Tabii ki babasının e, cumhurbaşkanlığı döneminde 19 yaşında siyasete girmiş ve babasının izinden epey gitmiş bir kişi olarak e, babasının kızı olmak kasebiyle e, karşısında güçlü bir e, sol merkez sol demokrat e, bir bir e, cephe oluşturdu ama seçilen kişi Bev Pedro Pablo Kuchinski'nin soldan geldiğini, solcu olduğunu söylemek elbette mümkün değil. Evet, Wall Street'in adını gon da takip ederiz. Çok teşekkürler. İyi günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Ahmet İnselli, Ufuk <gülüyor> Evet, yani Peru'da birazcık kırk katır mı, kırk satır mı sorusu da sorulmuş olabilir. Wall Street'in has adamı da seçilmiş bulunuyor. Bakalım ne olacak? ya yani ufak bir düzeltme yapayım. Ben yayın ilk ikinci yarım saatin sonunda bu flash gelişmeyi verirken... Yani ...vezlenicilerdeki patlamayla alakalı metrobüs yolunda kapandığını söyledim. Onun sebebi... Bir hafriyat kamyonunun metrobüs yoluna girmesiymiş. Orada da yaralılar olduğu söyleniyor. Bir diğer haber de oydu. Bugün veremediğimiz haberler arasında bir de Bursa'daki deprem haberi vardı. Onu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Herhangi bir gelişme yok. Fotoğraflar gelmeye başladı. Yayın yasağı gelmedi ama fotoğraflar gelmeye başladı. Vezicilerdeki patlamayla alakalı büyük bir patlama olduğu görülüyor. Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla. Evet, şimdi ara vereceğiz ve açık bilinçte birazdan dostumuz Profesör Hakan Gürgit'le beyin bilimlerinde dil konusunda konuş konuşacağız. İnsanlarda dil anlama ve kullanmaya dair en önemli beyinsel bozukluk olan afaziden bahsedecek Hakan Gürgit. Açık Gazete Müzik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 Merhabalar, günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Hoş geldiniz, günaydın Güven Bey. Hoş bulduk Can, merhaba. Merhaba Hakan, hoş geldin. Ee, hoş gördüm efendim, merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, biraz önce sunumda hafifçe yapmaya çalıştım ben. Tamam, ben de devamını getireyim. İki hafta önce Ankara'da Ulusal Sinir Bilim Kongresi toplandı. 26-29 Mayıs'ta... Sinir bilimin pek çok alanındaki gelişmeler hakkında konuşmalar verildi. Bu vesileyle biz de bir beyin bilimleri serisine başladık. Bu üçüncü hafta. Bu haftayı ve gelecek haftayı beyin bilimlerinin dil konusuyla ilgisine ayıracağız. Bunun ardından... Yani bu iki haftanın ardından başka konulara da geçeceğiz. Mesela beyin görüntüleme çalışmaları ışığında, Alzheimer hastalığı, otizm, şizofreni gibi konulardan konuşacağız. Bu seri bir 4-5 hafta daha sürecek. Ben konumuzu tanıtmadan önce aslında çok kısa bir dipnot vermek istiyorum. Bu son birkaç gündür siyaset erki... Türk olmanın kan testiyle belki saptanabileceği filan konusunda bir yanılgı içinde gibi gözüküyor. AçıkRadio.com.tr adresine gidenler bizim tam da bu konuda yapmış olduğumuz bir programı 30 Haziran 2015'te aslında bulabilirler. New York Eyalet Üniversitesi Buffalo'da öğretim üyesi olan evrimci biyolog doktor Ömer Gökçümenli Irk kavramının biyolojik bir temeli var mıdır, kendine özgü bir Türk genomundan söz edilebilir mi gibi ilginç sorulara cevap aramıştık. Ben burada tekrar e, üstünden geçmeyeceğim e, ama e, o programa öneriyim bu gündemle ilgili olarak. E, konuğumuz Açık Radyo'nun e, kadim e, programcılarından e, hem de DJ'lerinden e, arkadaşımız. Hakan Gürvit, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi Şefi, öyle denebiliyorsa, <gülüyor> e, Profesör Doktor, tarihten günümüze afazi konusunda bir sunum yaptı. Ulusal nörobilimde e, afazi beyindeki ...dil anlama ve dil üretme, dil kullanma e, mekanizmalarında olan e, bir tür bozukluk, e, ilginç bir tarihçesi var. Bilim tarihinde genellikle olduğu gibi e, ismi anılan e, nörologların yanı sıra e, belki hakları yenmiş ve isimleri bugün pek bilinmeyen e, araştırmacılar da var. Hakan bunların hepsinden bahsetmişti. Bu konuya gireceğiz. Gelecek haftada yine afazi konusuyla bu seriyi sürdürüyor olacağız. Afazi nedir? Öyle başlayalım istersen. Ee, Yunanca'dan gelen bir terim. İşte Yunanca fanai konuşmak demek. İşte afastos konuşamamak demek. Oradan çıkan şey afazi dolayısıyla bir beyin hasarı sonrasında insan konuşma yeteneğini şu ya da bu şekilde yitirdiği zaman... Ona afazik hasta diyoruz. Peki e, bu hastaların en temel e, özellikleri ne? E, evet. E, dil beynin belli bir e, yarısına, sol e, yarısında e, temsil edilen, geniş bir coğrafyada temsil edilen e, bir e, özellik. Dolayısıyla sol beyin yarısına gelen hasarlar önüne ardına altına üstüne gibi e, farklı afazik e, sendromlar e, yapıyorlar. Belki de bunların en ortak e, özellikleri hepsinde olmazsa olmazı e, nesneleri adlandırma yeteneğinde bozulma. E, örneğin beynin arkasındaki hasarlar semantik işlemlemeyi bozup konuşulanları anlamayı bozarlarken işte beynin ön bölgesindeki hasarlarsa buna karşılık dil bilgisini grameri bozuyorlar. Böylece düşünceleri bir dil bilgisi kalıbı içinde ifade edemeyen afazik hastalar yani tutuk afazik hastalar E, görüyoruz. Bunun gibi e, nüanslarla e, tanı koyuyoruz afazik hastalarda. Şimdi bir vasküler bozukluktan e, dolayı bir inme sonucunda ben diyelim bir afazi e, hastası oldum. Allah Bu, nazardan e, azaltılsın. E, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir zeka geriliği söz konusu olmasa bile mesela nesneleri adlandıramaz hale geliyorum. Ya da hatta belki senin söylediklerini, dili artık anlayamaz hale geliyorum. Anlayamaz ve kullanamaz ya da anladığım halde kullanamaz hale geliyorum. Bir iletişim bozukluğu söz konusu oluyor. Başka şeyler bozulmadığı halde yani algım yerinde, afektif dünyam iyi kötü eskisi gibi filan. Bu... Neyi gösteriyor? Bu önemli bir tartışmanın aslında çekirdeği herhalde tam burada. E, Koşkusuz işte e, hani ta e, Descartes'e kadar dayanan bu kartezyen dualite işte bedenle zihnin ayrı tözler olduğunu birbiriyle ilişkilerinin işte sen çok daha iyi ifade edersin bunu görüyoruz. E, E, belli bir kestirilebilir bir yani işte e, res cogitansın e, res ekstenza içinde kestirilebilir bir e, ilişki kurulamayacağını e, söylüyor. Bunun klinik karşılıkları da tıptaki karşılıkları da holistik görüşler oluyor. E, bedenin zihni bir bütünüyle e, ürettiği e, okullar buna karşılık da e, hayır zihin beyinde e, farklı coğrafyalarda farklı işlevleriyle temsil edilir denen, diyen kökeni yine açık bilinçle tartışmıştınız ya da söz etmiştiniz değil mi? Franz Josef Gali frenolojiye evet. kadar dayanan E, lokalizasyonculuk o, ona indirgemecilik de diyebilir miiz e, koşkusur yani, yani. E, işte e, yine o konuştuğunuz zaman galin aslında e, bir hatalı bilim pissedobilim e, yaptığı işte zihinsel işlevlerin beynin o bölümünü kabartarak kafatasında da bir çıkıntı yaratıp e, işte oradan kestiilebileceğini e, düşündüğü bir, bir işte e, ...şimdi gülünç gelecek bir şey, düşünce biçim Ama şöyle bir değeri var ki, sahiden işte bu kartezyen dualiteye karşı... ...ilk kez aslında beynin, zihni farklı işlemlerini... ...farklı coğrafyalarında temsil ettiği gibi bir şey. e Şimdi modern paradigmada da aslında varyasyonlarla son derece değişmiş bir şekliyle zihni o şekilde anlıyoruz. Artık konnektomlar çağındayız. Afazi'nin önemi modern çağa geçişin İşte bilimsel gözlemlerini ilk kez sunmuş olması bize. Böyle mi devam edelim dersin? Edelim. Ben belki senin sunumda çok güzel bir şekilde anlattığın o zaman o karşıtlığı bir daha tekrar ederek sözü sana bırakayım. Yani bir görüşe göre beynin her parçası diğer her parçasıyla aynı işlevsel öneme sahip. Ee, ve herhangi bir e, bilişsel ödevi gerçekleştirmek için beynin her parçası hep birlikte, el birliğiyle aynı e, şekilde katkıda bulunarak çalışıyor. E, bunun tersindeki görüşte e, zihinsel işlevler beynin değişik yerlerinde lokalize olmuş vaziyetteler. Bunu beyinde modularite e, tartışması ışığında da e, birkaç programda yapmıştık. E, bu frenolojide bu lokalizasyon görüşünün belki işte e, en ekstrem ve aslında bilimsel e, prensipleri aşarak bir sahte bilim haline getirilmiş e, durumu. Şimdi hep olduğu gibi bu iki görüşünün ikisinde de herhalde doğru bir şeyler var. E, yani bir yandan evet beyinde her şey birbirine bağlı ve e, küçük adacıklardan tamamıyla izole olmuş e, bağımsız birbirinden adacıklardan belki bahsetmek mümkün değil ama işte Afazi de mesela gösteriyor ki e, beynin bir bölgesinde olan bir hasar e, algıya ya da e, duyguya e, ya da zekaya bir zarar vermediği halde dille ilgili çok spesifik e, bir takım hasarlarda bulunabiliyor. Bu Wernicke'nin alanı ve Broca'nın alanı denen alanların formül edilmesi de herhalde burada. Belki buradan devam edelim çünkü burada senin de anlattığın gibi başka ilginç şeyler de var. Yani kendi isimleriyle beyin bölgeleri anılan, tanımlanmış nörologlar var ama bu tür çalışmalar aslında bu insanlardan daha önce başka insanlar tarafından, şimdi kimsenin adını bilmediği ancak senin sunumunda bizim öğrendiğimiz insanlar tarafından da yapılmış belki bu tarihi perspektiften biraz ilerleyelim. Peki, e, şimdi e, işte gerek frenolojinin kurucu babaları, gerek e, Franz Josef Gall, gerek onun öğrencisi, şüpür sahibi aslında e, tıpla ilgileri yok. E, frenoloji dediğin şey de sahne sanatları gibi bir şey olsa olsa e, antropolojiye yaklaşır. E, ama o kadar hakim bir yandan sahte bilim olarak e, dışlanırken bir yandan da e, Tıp tarafındaki lokalizasyoncular için de bir hakim paradigma sunuyor. Öyle ki ona göre, Gale göre dil yeteneği gözlerin altındaki zigomatik çıkıntılarla ilintili. Oysa ki Gal bilmiyor ki zigomatik çıkıntının arkasında beyin diye bir şey yok zaten orada. ...maksiller sünüsü var olsa olsa. Evet, ben bir saniye sözünü keserek... ...hemen şeyi açıklığa kavuşturayım. Bu frenoloji aslında bir anlamda... ...elfalı falan gibi bir şey değil mi? Yani birtakım fiziksel dış özelliklere bakarak... ...karakteri hakkında insanın... ...bir şeyler e, söylüyorsun. Galinde yaptığı... ...beynindeki çeşitli çıkıntılara falan bakarak... ...senin e, kişilik özelliklerin... ...hakkında bir takım öngörülerde bulunmak. Ama bilimsel bir parçası da var... ...çünkü eline elindeki çizgilere bakmıyor kafatasına bakıyor. Kafatasının da içinde beyin var. İşte yani beyine bakabilse filan belki doğru bir şeyler söyleyebilecek. Öyle uzaktan bir, bir bağlantı. Evet, yani Galen ilk verdiği isim kraniyoskopi zaten o işi. Kafatasına e, bakma. Eee şüphesiz daha sonra frenoloji diyecek. yani ne ne akıl bilimi eee ismini çevirecek. Mesela fazla Çeşitli vakit bölümlere, bölgelere ayrılır. Evet kardeşim. evet evet. Evet orada işte e, ...vatanseverlik de var... ...işte... ...comertlik de var... ...dürüslük de var, her, pintilik de var... Her, ...her bir şey var... ...nitekim fonksiyonel MR'ın yeniden... ...fonksiyonel MR... ...1990'ların sonunda... ...devreye girdiğinde neredeyse bir... ...neofrenoloji olarak bütün bu... ...özellikleri beyinde... ...modern yöntemlerle tekrardan... ...göstermeye çalışır... ...yine ondan... Söz ediyorsun e, sen zaten. Peki, e, e, yani e, dil gibi e, işte, hani tırnak içinde kutsal insani bir özelliği beynin belli bir coğrafyası ile ilişkilendirmek zaman 19. yüzyılda son derece radikal bir e, düşünce. E, olsa olsa frenoloji işte iki, iki gözün altına koyduğuna göre beynin ön bölümünde ilişkilendirmek. ...diyebilmek... E, ...modern bir... E, ...görüş. Dolayısıyla Broca... ...1865'te... E, işte, ...nuparlonami avec l'emisfer gauche... ...sol hemisferimizle konuşuyoruz demesi... E, ...çok... E, ...radikal bir değişiklik... ...nitekim e, işte... ...yalnız e, klinik nörolojinin değil... ...işte e, bizim davranış nörolojisi... ...alt disiplininin de... E, ...dolayısıyla kurucu babasıdır... E, ...Paul Broca. E, işte, e, o konuşmada... E, bunun da aslında bir e, Paris e, sin e, akademik kibrinin sonucu olduğunu e, ifade etmeye gayret etmiştim. Ondan önce e, Fransız taşlasından Montpellier'den gelen baba oğul e, Dux'lar e, e, bunu söylemişler fakat e, göz ardı edilmiştir. E, ama nihayet 1865 gelir. Epey bir tedirgin yıllardan sonra e, e, beynin Üstelik de asimetrik bir bölgesine yerleştirir dil fakültesini e, Paul Broka ama yani aslında onu demekle ne der bey'nin önündeki küçük bir bölge e, ile konuşuyoruz e, e, güzel öyle mi dolayı işte insanın farklı zihinsel işlevleri dolayı birtakım angaja merkezlerde E, mamul madde olarak mı e, üretilip e, ifade ediliyor? Lokalizasyonculuk e, işte aşağı yukarı böyle bir şeydir. E, bir takım angaja merkezler e, varsayar. İşte oysa ki oradan e, çıkmamız bu paradigmayı da e, epey zorluklar sonrasında değiştirip e, geniş boyutlu nöral ağlar fikrine e, ulaşmamız gerekir. E, beyindeki kompleks e, davranış, e, işte e, beyin coğrafyasında e, e, çok farklı bölgelerin işbirliğiyle çalışması sonucu e, ortaya çıkar e, gelebilmek için. E, buna gelebilmenin yolu işte e, afazyoloji tarihini izlerken e, görülebiliyor aslında. E, i̇şte bunlar konnektivist modeller, e, bağlantıcı modeller, konnektivist modeller, ismi veriliyor şimdi. Belki de en e, ilkel e, bağlantı sağlık ilk kez yine e, afazileri açıklamaya çalışırken e, ortaya, çıkmış. ortaya çıkmış oluyor. Buna e, işte iki büyük baba 1865'te e, Solomis verimizle konuşuyoruz dedi Paul Broca. 1874'te e, Alman e, nöropsikiyatrı Karl Wernicke e, Broca öyle dedi ama e, Broca aslında ifade etme bozukluklarını buldu. Anlama bozuklukları beynin arkasındadır der hasta iki tane hasta gözlemiyle ve bu iki merkezinde birbirinden izole değil birbiriyle haberleşmesi gerektiğini öngörerek ilk elementer ilk ilkel bağlantısallık modelinde kurmuş olur. Bu bağlantının kırılması sonucu olabilecek E, afazi tipini de daha böyle bir hasta görmeden ilk kez e, e, öngörür, tarif eder. Bu olağanüstü bir vizyonerlik e, tabii ki Alzheimer'ın yani, kendisi değil mi? Yani evet. Bütünsel bakışın, holistik evet. bakışın çok Evet. ki yani, yani şey. hala e, işte bu e, günümüzün geniş boyutlu nöral ağlarında da e, bu ağların hasarlanmasındaki o ...bozuklukları, diskoneksiyonlar olarak... ...bağlantı kopuklukları olarak... ...tarif ediyoruz hala... ...ilk bağlantı kopukluğunu daha... ...ilgili hastayı görmeden... ...söylemiştir Karl-Wernicke. Ben o zaman bir de şeyi sorayım ya... ...yani çok parantez ama... ...Şey... ...Wernicke-Korsakoff sendromu diye... ...bir şey duymuştuk, o oradaki... ...Wernicke, bu açlık krevlerinden ...evet, evet, oradaki Wernicke bu. Evet yani o zamanın işte kıta avrupasının olsun, Britanya'nın olsun nöropsikiyatrları işte hatta nöropsikiyatır bile olmaları gerekmeksizin tıp doktorları bir kez böyle fazla zekilarsa her alanda bir, bir takım buluşlar yapıyorlar aslında. Yani Kekorsakof'ta bir zihinsel bozukluk elbette ama Yani dil alanında olanın Düşündüm. çok dışında evet. bir şey. Ama aynı belki bu. Senin de Hakan bahsettiğin gibi sunumunda bu e, lokalizasyon görüşünü savunanlarla daha holistik geniş bağlantılı ağlar görüşünü savunanların arasındaki e, tansiyon yine çıkıyor yine çıkıyor. Bilim tarihi boyunca 1800'lerin başından ta şimdiye kadar devam etmekte. Evet. E, evet. Peki burada belki bir de e, senin e, nörolojideki kahramanlarından Marcel Mesulam'dan kısaca bahsetsek. E, sen e, ziyaretçi hoca olarak Harvard Üniversitesi'ne gidip bir süre e, Bey Bey'le de çalışmıştın. Afazi çalışmalarında da önemli bir isim. Gelecek haftada zaten e, Mesulam'la birlikte çalışmalar yapmış olan e, Dr. Mustafa Seçkin konuğumuz olacak. ve bu, Buradan devam edeceğiz ama... Ee, biraz belki senin söylemek istediğin bir şeyler vardır tabi umarım Maser Mesulam'a bir gün açık bilince de konuk da edersin, Maser Mesulam'ın Ömer abi içinde ve reha bir <gülüyor> reha re uz içinde bir önem var, Robert Kolej'den sınıf arkadaşları ha, benim, benim, benim ilkokuldan <gülüyor> sınıf arkadaşım birinci sınıftan <gülüyor> Hayattaki en eski arkadaşlarımdan biri yani. Rehavi ile geçen gün konuşuyordum da ya tamam peki e, fizikte biyoloji de çok iyiydi de ya edebiyatta da bu kadar iyi olunur bir sana yani her şeyden bu kadar evet, iyi öyleydi. olur denilen bir e, isimden e, söz edeceğiz dolayısıyla. Bunu bilmiyorum peki. Ömer Bey Türk entelejansiyası içinde sizin sınıf arkadaşınız olmayan birine daha rastlamadık. <gülüyor> evet bu bir arkadaşın değil mi? Sosyal sınıf benimki. <gülüyor> Peki ikiniz de o zaman belki bir şeyler söyleyebilirsiniz. <gülüyor> Peki Marcel'e gelmeden hemen önce şu masaya bir çatı koyayım. Wernicke Ligtheim tamam. evi olsun. Şimdi e, Afazi tarihini <gülüyor> izledikçe e, bu basit konnektivist e, model yani Broca alanı adını alan öndeki bölgeyle Wernicke alanı adını alan e, arkadaki bölgenin birbiriyle birleşmesi onların da E, işitme merkezi ve ifade etme merkeziyle birleşmesi sonucunda bir masa canlandırabiliyorsunuz artık gözünüzde diye tahmin ediyorum. E, buradaki bütün e, e, afazilerin ortak özelliği cümle ve kelime tekrarlama yeteneğinin de aynı zamanda bozulmasıydı adlandırma yeteneğini ek olarak. Evet. Arkadakiler anlamayı bozuyor, Hı. öndekiler ifade etmeyi bozuyor ama önde arkada fark etmeksizin Nesneleri adlandırma, cümle ve e, kelimeleri tekrarlama yeteneği bozuluyor. İlk kez e, Liegtheim yine daha yüzyıl değişmeden yine bir e, Alman nöropsikiyatrı tekrarlamanın korunduğu afazi, afazik hastalar gördü. Bunların arkada olanlarının yine anlamaları bozuktu. Önde olanların yine ifade etmeleri bozuktu. İkisinin de nesne adlandırmaları bozuktu ama tekrarlamaları korunuyordu. Bunu e, ancak... E, E, vernike ve Broka alanı ve onu e, birbirine birleştiren o Silvius yarığı denilen e, anatomik bölgenin üzerinde kalan e, bölgelerin hasarı sonrası olması gerektiğini e, ifade etti. Ve böylece masanın üzerine bir deyim yerindeyse bir çatı koymuş oldu. Artık Wernicke-Lichtheim evinden söz eder olduk. Evet. <gülüyor> E, Wernicke'li ihtim evi böyle ilkel konnektivist modeli e, 20. yüzyıla taşımış oldu. E, 20. yüzyıldaki de, dil çalışmaları da hep bu Wernicke'li ihtim evi modeli üzerinden oradaki çeşitli bağlantı kopukluklarını e, görülen hastaları uyarlamakla e, anlaşılmaya çalışıldı. E, ta ki e, işte e, Florida'lı Heilman a, ki o da Marsail Mesulam'ın yakın çalışma arkadaşlarındandır. Davranış Nörobilimsinin ilk kuşak kurucularından. Bunların tümü Boston'a 1960'lara Norman Geschwind'de dayanır. Norman Geschwind'in birinci kuşak öğrencileri Marsail Mesulam, Kenet Aylman gibi isimler şimdiki modern davranış nörobiliminde eee kurup götüreceklerdir. Aylman Bu klasik Wernicke-Lichtheim e, modeliyle, bağlantısallığıyla açıklanmayacak yeni yeni hastalar gördükçe, e, e, deyim yerindeyse evde revizyonlar oldu. E, ben de o revizyonları açıklamaya çalışıp, çatıda çeşitli modifikasyonlar yapıp, e, bir Wernicke-Lichtheim-Heilmann e, konağı inşa ettim kendimce. E, Mars el-Mesulam'ı nerede sokalım buraya? E, Heilman'da dahil bu e, doks yüzyılı aşan süre içinde bütün e, beyin ve dil ilişkisini anlamaya çalışmamız inmeler sonrası. Yani damar tıkanıklıkları sonrası olan e, bir e, dil beyin kabuğunun orasının ya da burasının aniden hayatiyetini yitirmesi sonrası gördüğümüz e, akut e, Afazik sendromlarda, ak akut afazik sendromlar ilk günlerde, ilk haftalarda, ilk aylarda en şiddetli belirtilerini verirler. Sonra zaman içinde e, plato yaparlar ve sonra da e, işte o beynin o plastik yetenekleri e, doğrultusunda bir ölçüde düzenliğe yüz tutarlar. Oysa ki daha 1890'lar gibi Arnold Pick... Alzheimer hastalığı gibi, e, Alzheimer hastalığı bir nörodejenerasyon biliyorsunuz burada e, aniden ölmüyor bir beyin bölgesi fakat yavaş yavaş hayatiyetini yitiriyor e, aylar yıllar içinde. Böyle yavaş yavaş e, gelişen bir dil bozukluğu tarif etmişti ama e, unutulmuştu bu tablo e, bir 90 yıl kadar ta ki 1986'da işte Marcel Mesulam 5 tane hastayla e, yavaş progresif afaziyi e, söyleyene kadar. Ya Yavaş progresif hafaziler daha sonra kendi e, ifadesiyle primer progresif afazi e, adını aldı. Primer ne demek? E, Alzheimer'dan farklı olarak e, birden fazla zihinsel alan değil. Fakat sadece dil e, bozuluyor. Progresif ne demek? Alzheimer gibi e, yavaş yavaş bozuluyor. İlmelerdeki gibi aniden değil. Dolayısıyla... Ee, bir zaman kesitinde hafif olan bir dilsel e, bozukluk aylar geçtikçe yıllar geçtikçe giderek daha artıyor. Yani e, inme modeline göre tam bir kontrast oluşturan bir e, model bu. Ve e, olağanüstü e, zenginleştirdi e, afaziyolojiyi. E, çünkü inme e, ile hiç görmediğimiz dil bozukluklarını e, artık anlar kavrar olduk. Öyle ya Beyin damarlanması öyle bir şey ki e, e, e, en, beyin enfarktüsüne çok yatkın beyin bölgeleri var. E, çok dirençli bölgeler var e, bu e, damarlanmanın birbirinin içine geçmesi dolayısıyla. Mesela e, sol temporal lobun kutbu dediğimiz bölge en ön bölgesi hemen hemen hiçbir zaman inmeye uğramaz. Oysa ki e, primer progresif afazilerin en tipiklerinden biri olan semantik demans e, tam da bu bölgenin yavaş yavaş hayatiyetini kaybetmesi sonrası gelişir. Ve klasik afaziyolojide hiç anlaşılmayan tek kelime anlama bozukluğunu e, bu şekilde gördük. Hep öğrencilerime de anlatırım. Benim ilk e, semantik demans hastam bunlara semantik demans e, denir. E, eşi tarafından bana şöyle getirilmişti. İşte eşi der ki e, Ahmet git bana mutfaktan havuç getir. Ahmet Bey de havuç nedir ki? diye soruyor. Klasik hafazide bu olmaz. En ağır anlama bozukluğu olan en ağır vernik hafazide dahi böyle bir şey olmaz. Çok sıradan bir nesnenin sesiyle onun gösterdiği kavramın tamamen ilişkisini yitirmesi oysa ki e, bu e, ...progresif hafazinin hemen hemen ilk belirtilerinden bir e, tanesidir. Böylece de e, işte Heilman'ın da desteğiyle e, Wernicke-Lichtheim Heilman konağını... ...ne kadar zenginleştirirsek zenginleştirelim, e, kavrayamayacağımız, anlayamayacağımız bir e, yenilik katmış oldu... ...yavaş progresif hafaziler bize. Teşekkür ederiz, böylece bağlayalım. Tabii buradaki... Zorluklardan bir tanesi de deneysel olarak insanlarda beyin hasarı meydana getirip bunları ölçmek diye bir şey söz konusu değil. size elinize gelen hastalarda ne kadar incelikli hasarlar varsa zaman içinde ancak çeşitli tesadüfler neticesinde. Evet, onun için bunun adı afaziyoloji, neurolingüistik değil. Ancak veriler böyle toplanıyor. Fakat beyin görüntülemeli yeni yöntemlerle daha detaylı bir şekilde bakarak afazi literatürde ...senin anlattığın şekilde genişliyor... ...2016'da da işte böyle... ...senin çatısını kurduğun bir... ...modelde şu anda durmuş vaziyette... ...Türkçe... ...ana dili olan insanlarla... ...İngilizce ana dili olan insanlar arasında... ...mesela afazi hastalarında nasıl... E, ...farklılıklar gözleniyor... ...ve nedir bunun nedeni... bunu da gelecek hafta Mustafa Seçkin'le konuşmaya... ...devam edeceğiz... E, ...Beyin Bilimleri serimizde Profesör Doktor... ...Hakan Gürvit konuğumuz oldu beyin ve dil ilişkisini ve afazi e, bozukluğunu konuştuk. E, çok teşekkür ediyorserken. Çok teşekkürler. Hakan. Teşekkür ederiz. Büyük evet. keyifli benim için. Ben teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de açık gazeteyi bitirmiş oluyoruz. Bu İstanbul veznicilerde meydana gelen patlamayla alakalı da ufak da olsa detaylar gelmeye başladı. Çevik kuvvetinin nöbet değişimi sırasında yaşandığı yönünde bilgiler var. Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre de ilk belirlemelerde 5 yaralı olduğu söyleniyor. Silah seslerinin duyulduğu, birçok bölgeden e, patlama sesinin duyulduğu, tahribatın büyük olduğu da aynı şekilde gelen bilgiler arası, arasında. Peki bunu takip etmeye çalışacağız. Zamanla başka programların içine de son gelişmeleri sokmaya çalışacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. А